Yeah. 지카스테 Merhaba kainat. Bugün 6 Ağustos Cuma. Yıl 2010. Ay 8. Gün 218. Hızır 93. 1431. Hicri Şaban 25. 1426. Rumi Temmuz 24. Hanafartalar çıkartması. 1915. Arıların bal tutması. Fırtına. İlk atom bombası Japonya'nın Hiroşima kentine atıldı. 1945. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 6 Ağustos 1915'te İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan düşman birlikleri Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde karaya çıktılar. Bu birlikler Miralay Mustafa Kemal idaresindeki Türk birliklerinden çok sert tepki göreceklerdi. 65 yıl önce bugün 6 Ağustos 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attılar. O andaki ölü sayısı 70 ila 80 bin arası Yaralı 70 binden fazlaydı. Zamanla radyoaktivitenin sebep olduğu kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin çok üzerine çıktı. 28 yıl önce bugün 6 Ağustos 1982'de yazar Feridun Fazıl Tülbenç'i vefat etti. Milletimizin şanlı zaferlerini işleyen gerçekçi tarihi romanlar yazmıştır. Radyodaki geçmişte bugün programlarını hazırlamıştır. Yemek listesi gün 218 Ali Nazik Kebabı, Kabak Kızartması, Pilav, Salata, Karpuz Büyük Saatli Marif Takvimi Bir, iki, üç, dört <gülüyor> Dünyada olmaz sevgilim Belki öbür tarafta, ne üste var ne başta Biz iki çıplak yakışırız ancak Ama ama tarzan ince dallarda Tarzan ince dallarda Tarzan ince dallarda Belki uçar derdim seni unutmak için sigara üstüne sigara taze ince dallarda taze ince dallarda taze ince dallarda. Bu şehirden bize oysa dünya dönüyor hala Bir sesler üstüne tarzan ince dallarda Tarzan ince dallarda Tarzan ülke dallarda Kainat 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Cuma günü bu haftanın son Açık Gazetesi başlamış oldu. Ben Aviali karşımda masada Volkan Artunç var. Hepinize günaydın. Ömer Madra'nın yıllık izni ve tatil devam ediyor olduğu için e, kendisi aramızda yok. Demin Kesme Şeker'den dinledik Tarzan ince Dallar'da ve e, aslında 3 aşağı 5 yukarı Halit-i Ruhiye'ydi. Özetlediğini düşündüğümüz parçalardan biri. Kainat e, Her an kırılabilir bir sürecin içindeymişiz gibi hissetmek gayet gayet mümkün. Ee, özellikle tabi er, tabii takılmış yüksek askeri şura kararları ve bununla ilgili gelişmeleri izliyor iseniz e, izlemeyenler açısından böyle sıkıntılı ince dallı bir durum var mı? Çok emin değilim. Ee, bir genel olarak neler var neler yok bunlara bakalım. Ee, Ağrı'da Doğu Beyazıt'ta dün güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan bir çatışma haberi var. Bir askerin de öldüğü haberi bununla birlikte geldi. Ayrıca Van'da Çaldıran'da. Hükümet konağına taciz ateşi açıldı. İlçe emniyet amiri ve bir polis memuru hafif yaralanmış. Ardından çıkan çatışmada 3 PKK'nın öldüğü haberi var. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ise polis noktasına saldırı düzenlenmiş. Bir asker yaralanmış. Böyle devam eden bir olaylar zincirinden bahsetmek mümkün. Yüksek askeri şurayla ilgili sıkıntı hala da çözülebilmiş değil. Aslında devam eden bir süreçten bahsediyoruz gibi gibi. Ee, tam olarak ne olduğunu söylemek çok mümkün değil ama e, ağırdan ardan eğilim 30 Ağustos sonrasında yeni genel kurmay başkanı halleder falan gibi e, bir yere doğru gidiyor. İlker bu ortada yok ki e, ortada olmayı sevdiğini biliyoruz. Bu tamamen çekildiği anlamına mı geliyor? E, küstü mü falan gibi de muhabbetleri televizyonlarda izlemek mümkün. E, bir diğer önemli olay jandarma genel komutanı Orgeneral Atilla Işın emekliliğini istemiş olması Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hasan sızın yerine atanabileceğine dair bazı bildirimler vardı sızıntı babında. İçişleri talebi değerlendirecekmiş Atilla Işık'ın emeklilik talebiyle ilgili. Işık koşan ise Cumhurbaşkanı Gül'ün davetiyle işte demin söylediğim üzere akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'ne çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı ve büyük ihtimalle de bir sonraki Genelkurmay Başkanı. Çankaya Köşkü'nde 40 dakikalık bir görüşme oldu. Görüşmenin içeriği belli değil. İşte teammül meamül" gibi laflar devam ediyor. Bu da önemli bir diğer olaydı aslında. Atilla Kıyat'ın bu dün de programa konu ettiğimiz 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetler derin devletin politikasıydı. O zaman işte OHAL valisinden başbakanına, genelkurmay başkanına hep birlikte devlet politikası uyguladılar. Diyordu. Yani neredeyse tas tamam bunu diyordu. Emekli Kora Miral, Atilla Kıyat. E, bu konuda aslında e, siyasi ve askeri yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlananlar da var. E, bu arada e, Devlet Bahçeli ise Kıyat'ın bu açıklamalarını hiç beğenmedi. Ayrıntıları bilayar söyleriz. E, bunlar niye açıklamaların önemli olduğunu da özetleyen durumlar. Eğer MHP beğenmediyse buraya bir daha bakmakta tabii ki fayda var. İnternet andıcı durumları yani 1. Ordu Komutanı Hasan Ağısız'ın aralarında bulunduğu 19 subayın ifade vermeleri için savcılığın tanıdığı süre bugün doluyor. Haftaya testine itibaren büyük ihtimalle bu konuda eğer hala ifade vermeye gitmedilerse bir kriz oluşacak. Tabi aslında oluşan şey kriz değil hukuken teknik olarak aslında kaçak durumuna düşen birlerin aranmaya başlaması olacak. Şimdiye kadar niye aranmadılar kısmı ise biraz boşlukta olmakla birlikte ifade çağrılanların adliye gitmemeleri halinde haklarında yakalama emri çıkartılacak deniyor. E, Hatay'da dört yolda e, çıkan olaylarla ilgili dört polisin öldürülmesine adı karışan MHP Payas Belediye Meclis Üyesi Bestami Kılıç MHP'den istifa etti. E, niye öyle oldu kısmı ile ilgili e, çok fazla bir şey yok ancak e, sanırım herhalde Jitem elemanı olması MHP'nin imajına çok uygun düşmedi mi diye düşünmek mümkün. E, Bu da önemli haberlerden birisiydi aslında. Ee, bir diğer önemli haber e, Afganistan'da sızan işte Wikileaks'in sızdırdığı 90 bin belgeden 15 bin henüz yayınlanmamış durumda. Pentagon bunları istiyor şu anda WikiLeaks'ten Bunları yayınlayamazsınız yoksa çok tehlikeli falan filan gibi laflar var. Bunun da ayrıntılarını bakacağız. Ee, önemli bir diğer nokta bu idi. Sel felaketi Pakistan'da gerçekten ciddi anlamda günbegün gün böyle taksimetre gibi atmaya devam ediyor sayılar. 4 milyondan fazla insanın etkilendiği haberi var şimdi. E, Rusya'da ise yangınlarda ölenlerin sayısı 50 geçmiş durumda. Ve hala da ülke genelinde söndürülemeyen 600 yangın var. E, bunun yanında önemli bir diğer noktada küresel ekonomi açısından ya da açlık açısından aslında daha da düzü. E, dünyanın en büyük terörü. Buğday ihracatçılarından biri ve üreticilerinden biri olan Rusya'nın e, tamamen tahıl ihracatını askıya aldığını açıklaması e, tamamen içeriye kullanılacak gibi görünüyor. En azından Putin'in açıklamaları bu yönde. E, bu da önemli bir diğer haber idi. E, aşırı iklim olaylarıyla ilgili pek çok örnek vermeye devam edebilmek mümkün. Kütahya'da dün mesela 59 ev ve iş yerini su basmış ciddi şiddetli bir fırtına başlamış. Kent merkezinde evlerin, okulların falan çatları uçmuş, şehirler arası yollar kapanmış falan diye devam eden durum. Ee, İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 33 derece diye bekleniyormuş. Nemin 3'e aşağı 5 yukarı dünkü gibi olması beklenen bir diğer habermiş. Devlet Meteoroloji İstasyonu ise e, aslında bir adet haber yalanlaması da yaptı. E, bugün 53 derece olarak hissedileceğine dair devlet meteoroloji e, yok öyle bir şey. Dedi işte e, dün ne kadar kabussa bugün de o kadar kabus. John Trio'dan dinledik. Revolution ve açık gazda kaldığı yerden devam ediyor. Ee, öncelikle Türkiye dışındaki haberlere bir miktar bakmakta belki fayda var. Çünkü e, memleket içi sorunlar o kadar o kadar yoğun bir yer tutuyor ki e, dışarısı olduğunu bile unutmaya başlamış olanlar olabilir. E, aslında neyle başlamak doğrudur bilebilmek çok kolay değil ama herhalde bu Rusya'daki tahıl ihracatının durduruluyor olması. Daha doğrusu durmuş olması ile ilgili haber gerçekten pek çok açıdan önemli. Öncelikle iki hafta, üç hafta kadar önce verdiğimiz açlıkla ilgili haberleri belki hatırlamakta fayda var. Birleşmiş Milletler'in gıda zirvesinde, son yıllarda yaptığı en büyük zirvede ciddi anlamda aslında açlığın artık baya büyük boyutlara ulaştığı ve dünya nüfusunun baya beşte birinin ise düzden aç olduğu açıklanmıştı. Tarihte hiç olmadığı kadar büyük sorunlardan bahsediliyordu eşitsizlik anlamında. Bunları tetikleme ihtimali olan bir haber bu. E, Rusya çünkü de, e, daha önce dediğim gibi dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri ve e, dünyada da en çok tahıl ihraç eden üçüncü ülke durumunda. E, Putin bunun ülke rezervlerinin yeterli olduğunu ancak e, koşulların ciddiyet sebebiyle e, şu anda paraya değil tahıla ihtiyaç duyduklarını söyledi ki e, işin reyle indiği pek çok noktada açlığın nasıl tetiklenebileceğine dair minik bir e, örnek anekdot falan diyebileceğimiz durum. 2010 yılında tahıl mahsulleri için Rusya'da 97 milyon tonluk bir beklenti varmış bu şu anda 70-75 milyon tona hükümet tarafından indirildi bile diyor BBC haberinde ve yangınların ekinlerin en az %20'sini yok ettiği de hesaba katılıyor ve fiyatların şimdi jet hızıyla yükselmesi ise dünya piyasalarında da Rusya'da beklenen şey çünkü zaten bu yaz içinde tahıl fiyatlarında %70'lik bir artış olduğu bilgisi de verilmiş. E, bu durumda ekmekten hayvancılığa işte e, hemen hemen tüm sektörlerin etkileneceği bir e, fiyatlandırma durumuysa herhalde çok uzakta değil. E, böyle de bir sıkıntıdan bahsediliyor. E, gerçekten e, son 130 yılın daha doğrusu kayda geçen yılların en sıcak e, Rusya'sını yaşıyor Rusya ve bunun neden olduğuna dair ise aslında iyi kötü gayet bir bilgi var. Bilmeyenler için neden olduğuna dair diyebileceğimiz bir miktar haber de vermek bugünden mümkün. Avrupa'dan Afrika'ya zehirli atık diye bir adet daha haberden bahsetmek lazım herhalde. Avrupa'da kullanılan ve bir süre sonra eskidiği için atılan elektronik malzemelerin ne yapıldığına dair ciddi bir sıkıntı var. Çünkü bu malzemeler pek çok zehirli madde ve ağır metal içeriyorlar ve bu sebeple de ciddi anlamda sıkıntılar. O yüzden tabii ki Avrupa'da depolanması çok istenilen ve hoşlanılan bir şey değil. Ee, böyle. Halbuki e, atık ticaretini önlemeye yönelik artık yasalar var. Avrupa'dan insan sağlığına zararlı maddeler çıkartmak yasak ama bir yandan da bunlardan kurtulmak gerekiyor diye bakmak lazım herhalde. Ya da e, BBC'nin mesela haberine göre aslında bunlar gözden kaçıyor. Gümrükler yeterince sıkı olmadığı için. Mesela demiş Hollanda'nın Rotterdam gümrüğü sıkı gümrüklerden biriymiş. Eski televizyonlarla dolu bir sevkiyat konteynerini açıp bakmışlar. a falan eski televizyonlar diye. E, bu ciddi bir sorun aslında fakir e, ülkeler açısından Afrika ve Asya'daki. Çünkü e, yılda 9 milyon tondan fazla atık nakledildiği sadece Rotterdam'dan biliniyor. E, Avrupa'dan bu fakir ülkelere doğru. E, bunların hepsi ciddi zehirlenme sebepleri. Ama tabii çok e, konumu... Bilmiyoruz. Bir yandan işte üretip bir yandan tüketmemiz gerekiyor. Sistemimiz bunun üzerine kurulu. E, arada birileri de gümlüyor. Bu da işin normal kısmı belki. E, bir diğer haberse e, İngiliz Guardian gazetesine konuşan diye başlayan haber. Tarık Aziz'in e, Guardian'a verdiği röportaj hücresinden. E, Tarık Aziz Saddam Hüseyin döneminin en önemli isimlerinden biriydi hatırlamayanlar için. 7 yıl önce tutuklanmıştı ve e, ilk kez konuşuyor. 7 yıldır. Ve Amerika'nın askerlerini çekmesinin e, Irak'ı kurtlara te terk etmek olacağını söylemiş Tarık Aziz. Şunları söylüyor e, aslında gayet gayet önemli diyebiliriz kim olduğu üzerinden. Ülkemiz pek çok yönden öldürdüler. Bir hata yaptığınızda o hatayı düzeltmek gerekir. Irak'ı ölümüne terk etmek gitmek değil demiş. 30 yıl boyunca Saddam Irak'ı inşa etti ama her şey yıkıldı. Eskisinden daha çok hasta var, aç var, insanlar hizmetten yoksunlar. Obama seçildiği zaman umutlanmış Bush'un hatalarını tekrar etmeyeceğini düşünmüştüm. Ama Obama iki Irak, Irak'ı kurtlara terk ediyor demiş. Ee, Saddam aleyhinde konuşmayacağım çünkü özgür değilim. Özgür olmadığıma göre konuşmam doğru değil. Ee, özgür olunca gerçekleri yazabilir hatta en iyi dostum aleyhinde konuşabilirim falan filan gibi şeyler söylemiş. Ee, böyle bir durum 7 yıl pardon 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve sonuç olarak bayağı yaşlı ve üstüne üstlük sağlık durumuyla ilgili de sıkıntılar olduğuna dair ailesinin çeşitli zamanlarda endişeleri basında dile getirilmişti. Bir diğer haberse Wikileaks'in sızdırdığı ve Afganistan'da savaşın nasıl işlediği, sivillerin nasıl takır takır öldürüldüğü vesairenin kamuoyundan gizlendiğini gösteren gizli Pentagon belgeleri. 90 bin belge ele geçmişti bunların 75 bini yayınlanmıştı 15 bini ise hala yayınlanmamıştı. E, askeri operasyonların içeriğine ilişkin ayrıntıları ve daha önce açıklanmayan sivil ölümlerini öğrenmiştik ama bu diğer 15.000 belgede ne olduğu henüz belli değil çünkü Wikileaks e, güvenliğe olası etkileri değerlendirilene kadar ertelediklerini ve içeriği incelediklerini duyurmuş idi. E, şimdi ise Pentagon bu belgeleri istiyor sakın yayınlamayın falan filan gibi bir durum var. E, askerler müttefiklerinin e, güvenliği tehlikeye atılabilir gibi altın sözler var biliyorsunuz. Bu sözleri söylediğiniz zaman akan sular bile durabiliyor. E, gerçekten öyle mi yoksa kamuoyundan başka şeylerde gizleniyor mu falan gibi şeyler sormak tabii ki haddimiz değil. E, işgal ordusu ne diyorsa doğrudur deyip geçmek gerekiyor. E, birkaç tane iyi haber Vermek de mümkün ee, ancak öncelikle bir adet kötü haberle başlayalım bir daha vakit gelip e, buraya dönebilme ihtimalimiz olmadığından Bursa İnegöl'de çıkan olayları hatırlı olmakta fayda var ee, polis karakoluna saldırılmış ee, içerideki zanlılar e, talep edilmiş ardından da polisler vermeyince karakol baya az kaldı yakılmıştı ee, pek çok kamu aracı yakılmıştı ee, pek çok binaya zarar verilmişti falan filan. Ee, ve ardından da işte ee, İçişleri Bakanı'nın harika açıklamaları gelmişti. Önce sarhoşlar demişti sonra amigolar demişti. Ee, en son mezun öyle olmadığı anlaşılmıştı falan filan böyle garip garip haller yaşamıştık. Ee, sonra da 11 kişi tutuklanmıştı İnegöl'deki olayları başlattığı ya da e, örgütlediği iddiasıyla. E, bu 11 kişiden 9'u masum çıkmış. E, bu durumda başlatanlar kim derseniz dışarıda bir yerlerdeler ya İnegöl'de ya da e, başka illerde. Ee, mesela sekerek yürüdüğü için gözaltına alınan bir zanlı var futbolcu olduğu ortaya çıkmış kramponlarının sıktığı anlaşıldı diye devam ediyor sabah gazetesinin haberi ee, asıl failler için görüntülerin yeniden incelenmesine karar verilmiş çünkü e, 11 kişi tutuklayıp 9'u da masum çıkınca e, bir garip durum kalıyor sadece 2 fail var el elde böyle e, bir hal. Polis şimdi araçları kundaklayıp polisleri yaralayan asıl suçları yakalamak için harekete geçti falan diye devam ediyor. Bir ilginç haller bir yerine göre aciziyet hali sık sık gördüğümüz durumlardan birisi. Neyse artık iyi haberlere geçiyorum. Bir adet yurt dışı iki adet yurt içi iyi haberim var. Bir tanesi belki yurt içi ve yurt dışı küresel diyebileceğimiz iyi haber modelinden biri gerçekten iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme, Kaliforniya eyaletinin eşcinsel evlilikleri yasaklayan kararının anayasaya aykırı olduğunu hükmetti. Şimdi bu büyük bir olay olmuş oluyor çünkü Kaliforniya'da halk oylamasına sunulmuştu eşcinsel evlilikleri olsun mu olmasın mı diye halkta yasaklansın demişti 52 ile 2008'de yapılan referandumda. Şimdi bu konuda aslında Gayet gayet e, cumhuriyetçilerin, sağcıların e, ve e, işte muhafazakârların ciddi baskısı ve koca kampanyaları olmuştu. Ancak bir yandan da şey tartışılıyordu. Herhangi bir hakkın çünkü evlilik e, tüm insanlara e, evrensel beyannameyle tanınmış bir hak herhangi bir hakkın e, kısıtlanması ya da yasaklanması referanduma sunulabilir mi diye bir tartışma vardı. Aynı Avrupa'da e, işte peçe yasaklansın, minareler kaldırılsın falan filan gibi. yapılan yasa ve referandumlarda olduğu gibi. Kaliforniya'da mahkemenin verdiği bu karar da tam bu yönde. Ee, eyalette eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adı altında evli çiftlerinkine paralel hukuki haklar tanınıyor. Olacak bundan sonra. Ee, çünkü bu gerçekten bir şeyleri değiştirecek önemli noktalardan biri. Şimdi ne olacağı hep birlikte bekleniyor. Ancak e, tabii ki emir demiri keser durum var hukuk açısından. E, dün pek çok eşcinsel örgütlenme e, Amerika'da sevinç gösterileri yaptılar. E, bir yandan da Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger e, de kararı memnunlukla karşıladığını açıkladı ki e, Cumhuriyetçi Parti'nin valisi olduğunu hatırlamakta fayda var. E, şunları söyledi. Bu karar aynı zamanda geleceğe önderlik etme, tüm insanlara ve ilişkilerine eşit saygı gösterme, geçmişimizi hatırlama fırsatı da sunmaktadır demiş. E, ...sağcılarsa yargıç, sadık kalma yemin ettiği anayasa hükümlerini hiçe sayarak falan gibi... E, ...bizim buralarda da tanıdığımız e, sözler sarf etmiş. Kalifornyalı seçmenlere, anne babalara ve çocuklara kendi eşcinsel gündemini dayattı falan. E, o kadar kolay değil ve tabii ki öyle olmuyor. Demekte de fayda var. E, bir diğer iyi haber artık yurt içinden madem devam edelim... E, Terör nedeniyle diye radikal nazikçe söylemiş Mehmet Halis işin haberinde terör nedeniyle 1980'li yıllarda Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyünden Avrupa'ya göç eden Süryaniler köylerine dönmüşler. Ve 30 yıldır suskun kiliselerde böylece ayin başlamış, ayin olmuş, canlanmış diye geçiyor. Bu gerçekten önemli. Hakikaten Türkiye'de bir şeylerin değişiyor olduğuna dair belirti sayabileceğimiz şeylerden biri. 30 yıl önce ayin yapıldıktan sonra göç sebebiyle ibadete kapatılmış Mor eşayo ve Mor Kur Kuryakus kiliseleri. Yenilenme ve tadilatlar sonunda bitmiş. Dönen 87 süryani aile 600 bin lira harcayarak aslına uygun onardıkları bir kilise haline getirmişler. Midyat taş işçiliği ve süslemeleri kullanılmış restorasyonda. Ve böylece 4. yüzyılda inşa edilen Mor Eşeo ve 6. yüzyıldaki Morkuryakus kiliselerinin açılışı da yapılmış. Ee, önemli diyebileceğimiz şeylerden biri. Ee, Avrupa, Avrupa Süryani Birliği Başkanı yardımcısı tumaçelik şey demiş. Anayasada var olmak istiyoruz demiş. Ana uzakta yaşayan Süryaniler beyin olarak ruhsal olarak aslında bu topraklarda yaşıyorlar. Yaşamlarının bundan sonraki dönemini de bu topraklarda sürdürmek istiyorlar. Somut olarak Süryanilerin varlığı anayasal. olarak bilinmiyor. Açılım sürecinde süryanilerin de anayasada devletin yapması gereken altyapı çalışmaları var. Bunlar yapılırsa geri dönüşler hızlanır falan filan diye devam eden bir haber gerçekten önemli diyebiliriz. Ee, bir diğer tırnak içi iyi haberden bahsetmek mümkün. Bu hafta içinde Yapı Kredi'nin re rekor karlarını, ardından Garanti'nin rekor karlarını açıklamıştık. Ee, bugün de TürkSen'in rekor karlarını açıklıyoruz. Eee Yani paranın nerede olduğunu bilmekle ilgili bir sıkıntı olmaması iyi. Yakında herhalde zaten şöyle bir 10-15 kişi sayıp oralarda bir yerde demek daha da kolaylaşacak. Şimdilik 30 kişi saymak gerektiğinden. Ee, Türksel yılının ikinci çeyreğinde 422 milyon lira kar etmiş. İkinci çeyrek bazında gelir rekoru kırmış. Ee, böyle genel müdür Ciliv memnun haliyle abone sayısında azalma var demiş ama merak etmeyin faturalı abone sayısında artış var falan gibi bir şeyler Yani bir şeyde bir azalma yok. Güzel karlarda rekor var. Böylece 2012. çeyreğinde 2009'un aynı dönemine göre %1.7 artarak karlar 2.24 milyar lira olarak gerçekleşmiş güzel paralardan bahsetmeye devam ediyoruz. Bizimle alakası var mı? Yok. Ama olsun. sonuç olarak mutluluk verici herhalde. Son haber araya çıkmadan önce aslında işte bu. Dün hariç, pazartesi, salı, çarşamba günü yaptığımız yetmez ama evet, e, hayır ve boykot kampanyalarıyla yaptığımız röportajların ardından e, her birinde söylediğimiz gibi yetmez ama evet demenin daha mantıklı olduğu, daha o tarafa doğru düşündüğümüzü söylemiştim. E, şimdi ise biraz daha rahatça bunu söyleyebilecek bir şey buldum aslında. Hürriyet gazetesinde bugün Ertuğrul Özkök 13 Eylül 2010 sabahı diye bir yazı yazmış. ve e, durumun ne kadar korkunç olduğunu vesaire anlatıyor. E, 13 Eylül sabah Türkiye nasıl bir ülke olacak? Hükümet ve ona yakın kişilere bakarsanız evet oyları bir tane fazla çıkarsa Türkiye 12 Eylül revanşını almış ve dolayısıyla demokrat bir ülke haline gelmiş olacak. Günlerdir yapılan ağır propaganda böyle. Evet diyenler demokrat, hayır diyenler darbeci, askerci, şucu bucu. Ancak hiçbirini düşünmüyor. Mazalla hayır oyları bir tane fazla çıkarsa ne olacak diye demiş. E, diyor ki işte e, bir ülkenin demokrasi alın yazısı 3-5 puan farklı değiştirilebilir mi? Demokrasinin bir çeşit alın yazısı olduğuna inanıyormuş Ertuğrul Özkök. Bence bu soruya cevap verebilmek için başka parametrelere bakmak gerekir. Bir ülkede demokrasiyi savunan Zevat'ın siciline, vicdan karnesine bakmak lazım demiş ve ardından soruyorum. Soruyorum diye sormuş e, kayısı incir sorular diyebileceğimiz soru modelleri. E, Mesela 13 Eylül sabah bu ülkede insanlar adil yargılama hakkı verilecek mi? Soruyorum. 13 Eylül sabah vatandaş e, kamuoyu anketlerine bile cevap verirken, fişlenme korkusu yaşıyorken korku imparatorluğunda demokrasiden söz edilebilir mi? Soruyorum, soruyorum diye sormuş. E, o sordukça e, doğru tarafta olduğuma dair daha bir rahat vicdan tazeleme durumu yaşamama sebep oldu. Hakikaten Ertuğrul Özkök neredeyse tam karşısında durmak, genellikle e, doğru yerde durmak anlamına gelebiliyor. En azından benim için. Böyle pusulalardan biri ee, araya çıkmadan son olarak girmişken yetmez ama evet kampanyasının bir adette e, büyük toplantısı olacak e, 9 Ağustos pazartesi günü saat e, 19'da Muammer Karaca e, tiyatrosunda tünele giderken 12 Eylül referandumunda neden yetmez ama evet diyoruz tartışması yapılacak. Konuşmacıların listesi epey uzun Osman Can, Lale Mansur, Hale Soygazi, Baskın Oran Ahmet İnsel, Ferhat Kentel, Görkem, Görkem Yeltan, Oral Çalışlar, Ayhan Ogan, Berat Özipek, Doğan Tarkan, Roni Margulies, Sezai Temelli, Yıldıray Oğur, Zeynep Tambay, Şenol Karakaş, Turgay Oğur, Mehmet Uçum, Rojim, Nihal Bengisu, Karaca e, ve daha ve daha diye devam eden bir e, tartışmacı listesi var. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda pazartesi günü 9 Ağustos'ta saat 19'da böyle bir tartışma izleyebilmek mümkün. Açık Gazete Ohne dicken Darm Vorhorn, da bist King Kong But you just a good time. No. Butler Trio'dan dinledik. Gonna be a long time. Ve açık gazete devam ediyor. Kaldığı yerden saat 8.40. Başta söylediğimiz Atilla Kıyat'ın e, emekli koramiral. Atilla Kıyat'ın 93-97 yılları arasında fail, faili meçhuller devlet politikasıydı. Diye açıklamaları oldu ve hem sivil yöneticileri hem de askeri yöneticileri bu işten doğrudan sorumlu olmakla da suçladı Atilla Kıyat. Aslında bunların hiçbirisi yeni miydi? Tabii e, yeni değildi ama... Atilla Kıyat gibi e, emekli kora vesaire ağzından duyuyu olmak bunların hepsi itiraf niteliği de taşıyor bir yanıyla e, bu açıdan önemli e, niye önemli olduğunu düşünmek değil ilgili başka pusula tutturmak da mümkün e, MHP MHP e, bu açıklamaları sert tepki göstermiş Anadolu Ajansı'nın haberine göre sert tepkiden kasıt şunlar Ee, Devlet Bahçeli dün Samsun'un Ladikli, Kavak ve İlkadım Adım ilçelerini ziyaret etmiş Ve oralarda işte e, çeşitli konuşmalar yapmış TSK zafiyete uğratılmaya çalışıyormuş MHP'nin e, söylediğine göre e, Ve ardından da TSK'nın kuşatılmaya çalıştığını söylemiş Ve ardından çıkmış şunları da söylemiş işte Bir tanesi çıkmış emekli kor general Türkiye'de 93-97 sırasında çok ciddi bir terörle mücadelenin olduğu yerde. Faili meçhullerin de olduğunu hatırlayamıyor tabii Devlet Bahçeli. Ee, o zaman da kendisi de asker. Şimdi emekli olmuş hangi holdingin danışmanı oturmuş terbiyesizce konuşuyor diyor. Yalanlama falan değil işte. Ee, holdingin danışmanı olduğuna göre bunları söylüyordur diye düşünüyor Devlet Bahçeli. Terbiyesiz bulmuş ee, ve şunları söylemiş. Türkiye'de faili meçhuller o iktidarlar döneminde arttı. Türkiye'de faili meçhullerin hesabı sorulmadı diyor. Şimdi biliyorsan gel sırada bekleyen yargıçlar, savcılar var. Götür ne biliyorsan onlara söyle onlar halletsin diyor ki e, fena fikir değil savcılığa gitmesi Atilla Kıyat'ın. Televizyona çıkıp konuşarak yetiştiğin ocağa terbiyesizce karalama yapmanın kimseye faydası yoktur demiş. E, karalama tabi yalan ise geçerli olabilecek bir durum ama bunların hepsi En nihayetinde bildiğimiz hikayeler çok söyleyecek bir şey yok. Türkiye'de böyle bir kritik dönemde herkes haddini hududunu bilmeli diye de e, tehdit de etmeyi eksik bırakmamış haliyle. E, bir diğer haberse e, hazır e, mitingler ve e, Bahçeli'den bile bahsettiğimiz mitingler olduktan sonra Kılıçdaroğlu ile Erdoğan da dün e, darbe ve 27 Nisan E muhtırası üzerinden atışmışlar. Ee, gerçekten komik bir halden bahsetmek mümkün 27 Nisanla ilgili e, CHP'nin 2007'de takındığı tavır ve ardından şimdi Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri birbiriyle epey bir taban tabana zıt bu da haliyle Erdoğan'a bir miktar malzeme sağlıyor. Erdoğan buradan yürümüş e, demiş ki işte e, CHP liderinin 12 Eylül'de evet oyu kullanacağını söylemiş Erdoğan e, eğlenceli bu halk atışması durumları çok biliyorsunuz e, siyaset geleneği. Dediğimiz zıngıltının bir parçası e, şunları söylemiş. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı nerede konuşursa ne söylese 12 Eylül'de anayasa değişikliğine evet demenin gerekçelerini anlatıyor. Ben eminim ki 12 Eylül'de kendisi de bu değişikliğe gizli oy olduğu için evet diyecek. Zaten hayır derse kendisi söylediklerini inkar etmiş olur falan gibi böyle e, zekice çıkışlar yaptıktan sonra şunları söylemiş. Şimdi AK Parti ve eski genelkurmay başkanı hakkında 27 Nisan bildirisinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarmış. O gün bizim nasıl dik durduğumuzu, kendilerini nasıl çanak tuttuğunu bu aziz millet unutmadı demiş ve devam ettirmiş. Tek tek hatırlatmış CHP'den kimlerin ne söylediğini. TSK duyarlılık içinde hatırlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri ciddi rahatsızlık içinde hatırlamış, bundan gerekli ders çıkarmalılar diyen Cevdet Selvi hatırlamış falan filan. Böyle bir durum 27 Nisan'a dair işte demin de söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu da miting meydanlarında konuşmuş O da demiş ki 27 Nisan'da gece 23'te bildiriyi kim koydu Genelkurmay'ın internet sitesine diye sormuş ve ardından hemen arkasından aslan kesildiler Arkasından Dolmabahçe'de kanka oldular Ne oldu o Dolmabahçe'de işbirliği yaptılar Sen bana bir muhtıra ver ben mağdur edebiyatı yapayım ben de sana söz veriyorum bir araba alacağım Yetmedi bir de sana üstün hizmet madalyası vereceğim ee, diye bir pazarlık olduğunu iddia ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu e, gerçekten böyle pazarlık olduğunu varsaysak e, bambaşka bir ülkeden bahsediyor olurduk ama e, durumun böyle olmadığını 27 Nisan 2007'yi hatırlayanlar e, hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. E, i̇lginç iddialar durumu neye dayandığı vesaire kısmı belli olmayan tabi e, bu arada e, hükümetin bununla ilgili yapması gereken herhalde hakikaten... Üstün hizmet madalyası takmak değil, büyük anıtı o anda görevden almaktı. O zaman da söylediğimiz gibi. O zaman istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini söylemiştik. Hükümet bu konuda bir miktar aciz davranmış idi. Ama tabii en azından olumlamıyor olduğunu ve Cemil Çiçek'ti galiba. Cemil Çiçek'in ağzından cevap da verdiğini falan filan hatırlamak da gerekiyor. İşte bu yakın tarihin kötü ya da iyi tarafı bu. Satır satır kimin ne söylediğini hatırlayabilmek çok kolay. Bir diğer haberse Baykal'dan. Baykal tekrar konuşmaya başladı ki bu Baykal haberleri de tekrar çıkmaya başladı. Acaba korkularını da getiriyor yanında tekrar acaba görebilecek miyiz kendisini böyle uzun uza diye. Demiş ki Or Or general Atilla Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması söz konusuyken aldığı istifa kararını Atilla Işık dik durdu olarak tanımlamış. Ee, anladığım kadarıyla kendisi gerçekten toplumumuza büyük olumlu yansıması olacak bir davranış sergilemiştir. Bir haksızlığın sonucunda çok önemli ve saygıdeğer bir konuma gelmeyi kabul etmemiştir. Demiş, e, neye karşı dik durmak vesaire kısmı ile ilgili tartışmak da mümkün ama e, zaten Deniz Baykal'ın pek böyle sivil siyaset işinden e, hoşlaşmadığını özellikle son bir 10 senedir rahatlıkla söylemek mümkün. E, herhalde bu perspektifte değerlendirmek gerekiyor. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise AK Parti'nin bazı savcılar kanalıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini şekillendirmek istediğini dün söyledi. Uzun yıllardan bu yana yaşta ilk kez Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı kim olacak kararını veremeden karar aldı. Eksik tabiri caizse topal bir karar oldu. İlk kez yaş toplantısına yargı müdahale etti. Yaşta başbakanların hükümetin tercihleri tabii ki olurdu. Falan diye devam etmiş ee, askerler askerlerle sivillerin kim komutan olacak yönündeki görüşlerin farklılıkları zaman zaman zirveye taşınmıştır ama böyle olur mu falan filan diyor ee, yani gerçekten aslında AK Parti'nin TSK şekillendirmesi değil ama hükümetin Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetmesi ve şekillendirmesi beklenilen şey diye bakmak herhalde gerekiyor yoksa kim diye de sormak gerekiyor falan filan. Böyle garip durumlar tartışmalar aynen devam ediyor. Yani 27 Nisan'la ilgili açıklamalar ve ardından yaşla ilgili gelen açıklamalar biraz karışık kafalar falan filan. Gazetelerde ne var derseniz bugün haliyle gazetelerde yaş var. Son 3 gündür olduğu gibi bitmedi henüz daha. 30 Ağustos'a kadar da devam etme ihtimalinden bahsetmek mümkün. Vatan Gazetesi manşetten Bilal Çetin yazıyor patlangıcıyla vermiş. Köşk itidal istedi. Askerler ve ödülen ıssızın yerine kara kuvvetleri için yeni bir isim vermedi. Iğsız'ın yerine düşünülen Atilla Işık dün emeklilik dilekçesi verdi. Hesaplar karıştı. Gül Işık Koşener'i çağırıp itidal tavsiye etti diyor. Bunların hepsi tabi hala sızma haberler. Ee, onu da belirtmek gerekiyor. Bütün gazetelerdeki haberler için yaşla ilgili. Ee, posta manşete Menderes çıkışı diye Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki e, asla bir miktar yazmıştı. E, ...durumu e, kullanan açıklamalarını da söyledi. E, Aydın da şunları söyledi dedi Erdoğan. Şunları söylemiş çünkü Mende, Menderes gibi bizi de sivil diktatörlükle suçluyorlar. Menderes daracına gönderen zihniyet bizi sürekli bu akıbeti hatırlatıyor. Bir canımız var onu da milletçi feda falan gibi böyle hani e, bol alkışlı cümleler etti. Dün Erdoğan işte beyaz gömlek falan filan. E, altta ise asker yaşa basmadı gibi postanın harika manşetini görmek mümkün. E, bu zeki manşetin altındaysa Orgeneral Hasan Işık'ın kara kuvvetleri komutanı olmasını engelleyen hükümetin hesabı alt üst oldu diyor. Çünkü hükümetin kara kuvvetleri komutanı olmasını arzuladığı Orgeneral Atilla Işık emekliliğini istedi. Orgeneral Işık'ın fırsattan yararlanarak devre arkadaşı Orgeneral Hasan Işık'ın hakkı olan görevi üstlenmeyi içine sindiremediği öğrenildiği gibi e, haber yorum yorum haber e, bir adet manşet görmek mümkün. Cumhuriyet Gazetesi Işık'tan sürpriz hamle. Demiş, yaş krizi kara kuvvetleri için düşünülen komutanın emekliliği istemesiyle daha da derinleşti diyor. TSK'da taşlar oynadı ve gül nabız yokladı. Da e, diğer e, alt başlıkları haberin. Radikal Gazetesi'nde ise kara kuvvetlerine komutan atama krizi derinleşti haberi var. Daha doğrusu aynı haber bu şekilde verilmiş. Bir komutan aranıyor manşetiyle. Hükümetin kara kuvvetleri komutanlığını atamadığı Orgeneral Iğsız'ın yerine düşündüğü Orgeneral Işık emekliliğini istedi. TSK'da her biri zorlu karar gerektiren dört olasılık konuşuluyor demiş Erdal Güven haberinde. Ee, olasılıkları şöyle tanımlıyor. Bir, hükümet uygun bir ortamda ve lisanı münasiple ıhsızdan özür dileyecek. Iğsız da gidip Ergene savcısı öze ifadesini verecek ve kara kuvvetleri komutanlığının başına geçecek. Ancak özür imkansız gibi ve ıhsızın kabulü TSK'da yakışık almaz olarak değerlendirilir. İki, Hükümet, ışığın vazgeçme, hükümet ışığı emeklilikten vazgeçirmeye çalışacak ancak ok yaydan çıktı ve ışık emeklilikten dönmesi imkansız gibi. 1 ile 2'yi yazıp e, üzerlerini çizmiş Erdal Güven herhalde. 3. Işığın hamlesini göreve uygun orgenerallerde uygular yani birer birer emekliliğini ister şu anda buna hazır isimler de var ancak bu ihtimal muhtır olarak algılanma olasılığını kimse göz ardı edemez diyor. Dört, geriye kalan uygun orgeneralerden biri tercihen kıdemine göre Kuzey, e, kara kuvvetleri komutanlığına atanır. Ancak ıhsızın oturtulmadığı, ışın reddettiği bir koltuğa hiçbir komutan oturmayı etik açıdan uygun bulmaz. Yine de bu ihtimali ehveni şer kılan bir husus var. Ülkenin selametini düşünüp krizin derinleşmesini engellemek diyor. Dört e, dışında bir seçenek yok galiba. E, yani kara kuvvetleri komutanlığına başka bir orgeneralin atanması ve o orgeneralin de ülkenin selametini düşünüp krizin derinleşmesini engellemesi Erdal Güvene göre çözüm. E, zaman Gazetesi manşette Heron'a açıklama yok, evlere baskın var haberini vermiş. Kamuoyu günlerdir Genelkurmay'dan askeri 6 askerin şehit edildiği Hantepe saldırısıyla ilgili iddialar için açıklama bekliyor diyor zaman. Ancak Genelkurmay her onların karargaha ulaştırdığı saldırı görüntülerini basına sızdıranların peşinde. Alınan bilgilere göre dün sabah 30 ayrı merkezde görev yapan askeri personelin evlerine baskınlar yapıldı. Eş ve çocukları bile sorgudan geçirildi diyor Bülent Korucu'nun haberinde. Ee, yaş kararları ise e, zamana göre galiba artık gündemden düşmüş ufak bir haber var. Ee, Atilla Işık emekliğini istedi kara kuvvetlerine yeni atama bekleniyor diye krizden falan e, bahsetmiyor. Zaman gazetesi her şey yolunda oraya bakarsak. Hürriyet gazetesi e, Muhatap Koşener demiş manşetinde. Yaşta orgeneral ıhsızın veto edilmesiyle adı kara kuvvetleri komutanlığı için geçen Atilla Işık dün emeklilik dilekçesi verdi. Gül, gül özür dilerim krizin e, çözmesi için Başbuğ değil Işık Koşener'i köşke çağırdı diyor. E, aslında böyle mi oldu bilmiyoruz. E, gül Başbuğ çağırdı Başbuğ mu gitmedi yoksa gül Başbuğ çağırmadı Işık Koşener'i mi çağırdı kısmı belirsiz. Ee, Hürriyet haber mi atlatmış diye şimdi bakıyorum e, iç tarafına doğru bunu öğrenip ama e, Hayır öyle bir şey yok orası atlanmış neyse oluyor böyle hatalar sonra hatalar düzeltiliyor zaten Bugün Hürriyet'in sürmanşetinde de böyle bir düzeltme haberi var Arda Akın imzasıyla 4 yolda 3 çelişki demiş Hürriyet Hatay 4 yolda 4 polis memurunun şehit edildiği olayda kullanılan otomobilin sahibi MHP'li Payas Belediye Meclis Üyesi Bestami Kılınç'ın ...ifadeleri arasında üç büyük çelişki dikkat çekiyor demiş. Ee, bu bazı gazetelerin üç gündür falan dikkatini çekiyor. Hürriyet'in de dikkatini çekti sonunda. Hürriyet çünkü e, ilk gün Beslami kılınca aklamaya çalışan... E, ...ve ne kadar vatanperver olduğunu anlatan bir adet röportajla çıkmıştı bütün gazetelerin aksine. E, gerçi böyle yapmıştık özür dileriz ya fena oldu tatsız falan filan gibi açıklamalar... Yok, e, sanki o haberler hiç çıkmamış gibi. Bugün Hürriyet'te sür manşette üç büyük çelişki dikkat çekmiş. Çelişki 1. Üçlü patlangaçta verilmiş çünkü. E, Bestami Kılınç'ın resminin üzerine. Çelişki 1. Bestami Kılınç Hürriyet'e PKK'lılar radyodan saldırı haberini duyunca beni bıraktılar. Emniyetteyse şehitler var. Haberini e, haberini serbest bırakıldıktan sonra yolda karşılaştım arkadaşımdan öğrendim dedi diyor. Çelişki 2. Kılıç emniyette serbest kalınca motosikletiyle yoldan geçen Çağalılık köyü muhtarına rastladım. Onu riske atmamak için hiçbir şey söylemedim. Derken gazetecilere rastladığım ilk araçla yaylaya çıktım dedi. diyor. Çelişki 3. Kılıç gazetecilere jandarma'nın kendisini rehin alan teröristleri teşhis etmesi için fotoğraflar gösterdiğini söyledi. Emniyette teşhis etmek için polisin kayıtlarına baktım, birini tanıdım dedi. Dediğini e, ortaya koymuş. Herhalde zararın neresinden dönersek kardır diye bakmak lazım herhalde. Hürriyet'in bu haberini e, aynı şey tabii MHP içinde söylemek gerekiyor herhalde. Milliyetçi Hareket Partisi e, artık iyice ayıya çıkmasıyla birlikte JITEM elemanı olduğunu e, belediye meclis üyesi MHP'li Bestami Kılıncı'nın e, MHP'den nazikçe istifasını istemiş olaylar çözülene kadar. E, böylece anlıyoruz ki e, derin devletle MHP arasında bir sıkı, sıkı ilişki yok. E, rahatlıyoruz. Sürmanşetteki diğer haber hürriyette bu 53 derece ve nem oranı %96. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 32 derece olmasına rağmen en yüksek nem oranı %96 seviyesinde bekleniyor. Bu nedenle İstanbulluların hissedeceği sıcaklık 53 derece olacak. Haberi var. E, gerçi meteoroloji bu haberi e, yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Ama e, neyse herhalde yarın düzünde görmek mümkün olur. Milliyet gazetesi manşetten ışık bıraktı. Hesap alt üst. demiş. Krizin perde arkası Fikret Bila yazıyor diyor. Hükümetin Hasan Hız veto etmesinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday olan Atilla Işık dün emekliliğini istedi. Böylece kriz farklı boyutlara kazandı. İşte iki cephede son durum diyor. Askerler cephesi bizim için makam önemli değil diye okunabilir demiş Fikret Bila haberinde. Gül ve hükümet cephesi TSK ile aramızda gerginlik yaratmaya çalışıyorlar. Kimse bizi tuzağa çekmesin sözleriyle aslında e, bir şekilde dengeleme çabası olduğu için çabası içinde olduğunu söylüyor hükümetin. Cemil Çiçek Milliyete başbakan noter değildir diyerek hükümetin tavrını özetlemiş. Yani kararlara dair yetki mekanizmasının içindedir demiş Cemil Çiçek. Akşam gazetesi kara harekatı demiş Orgeneral Hasan Hızır'ın terfisini engelleyen hükümete askerden karşı hamle. Bu gerçekten böyle karşılıklı bir durumlarsa çok tatsız tabii ama neyse Iğsız'ın yerine kara kuvvetlerine atanması beklenen Orgeneral Atilla Işık emekliliğini istedi. Hesaplar karıştı diyor. Akşama kalırsa da radikalde olduğu gibi senaryo çok açıklama yok. Ee, gerçi ortada pek bir senaryo da benim görebildiğim kadarıyla hiçbir gazetede yok. Ee, taraf gazetesi manşette dört yolda bir korgeneral demiş. Altıncı kolordu ile şüpheli temas diyor. Dört polisin öldürüldüğü saldırıda kullanılan aracın sahibi jandarma muhbiri. MHP'li Bestami Kılınç saldırı sonrası Nejat Bek'le görüşmüş. Jandarma genel komutanının elemanımız değil ama yararlanırız dediği Kılınç'ın saldırının ardından 6. kolorduda Balyoz sanıklarından Kor General Bek'le görüştüğü ortaya çıktı diyor. Ve e, Kılınç'ın MHP'den istifa ettiği haberi ise hemen altında Mihriman Amanoğlu ile Faik Hanas'ın ortak haberinde. Sürmahşet'te ise Hantepe'de bu kadar çarpışmadılar gibi bir haber var e, bu yaş kararlarıyla ilgili. Bir miktar provokatif olduğunu söylemek mümkün. Mehmet Baransu'nun haberinin başbakan Hasan Hırsız'ın kara kuvvetleri komutanı olmasına direnince Orgeneral Başbuğ da jandarma genel komutanını istifaya zorlayıp res çekti diyor. Başbuğ mu zorladı? Ne oldu? Oraları var mı yok mu bilmiyoruz. Herhalde daha sonralarında yavaş yavaş öğrenmek de mümkün olacak. Bir Gün Gazetesi 12 Eylül istismarı. Demiş bir de ünlem koymuş manşetine 12 Eylül'e savaş açtık nutuklarına karşın AKP'nin yaptığı değişiklikler 12 Eylül'e hesaplaşmak bir yana 12 Eylül anlayışını daha da derinleştiriyor diyor Bir Gün Gazetesi. Sür manşette ise başkentte veto savaşları diye yaş haberi verilmiş. Ee, Ankara'da dün yine kriz vardı. Başbakan Erdoğan vetosuyla atanmayan Hasan Hızız'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen Işık emekliliğini istedi diyor. Günlük dün... E Özel birliklerle ilgili bir haber vermişti. Askerlerin ne şekilde ikna edilmeye çalıştığına dair fakir aileleri, fakir ailelerin e, çocuğu olan askerlere gidildiği ve e, ikna edilmeye çalışıldığı anlatılıyordu. Bugünse manşette özel cinayet birliği haberi var. Korcu ve eski jitem elemanlarından özel birlikler oluşturmaya çalışılırken cezaevindeki itirafçıların Diyarbakır'da eğitildiği ortaya çıktı diye bir iddia atıyor ortaya günlük ki gerçekten büyük bir iddia. 15 günden bu yana kızlar veya yay geçer köylü Köyleri kırsalında askerlerle birlikte silah eğitimi yaptıkları ortaya çıktı demiş günlük gazetesi. Star emekliğin perde arkası diyor. Kara kuvvetlerine atanması beklenen Orgeneral Işık'ın emekliğinin istenmesinin arkasında Genelkurmay'daki üç toplantı var. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un veto edilen Iğsız ve ikinci Başkan Güner'le birlikte Işık'a baskı yaptığı belirtiliyor demiş Star. Taraftaki haberle paralel olduğunu söylemek mümkün. E, bu arada İsmail Beşikçi'nin de Kürtler evet demeli dediği birinci sayfasında Star'ın Sosyolog İsmail Beşikçi Kürtleri referandumda evet demeye çağırdı. Beşikçi hayır oyu Kürtlere kazandırmaz BDP mecliste de evet demeliydi demiş. E, bugün gazetesi Hedef Günere yol açmak diyor. Sür manşette Yüksek Askeri Şura toplantılarında yaşanan krizin perde arkasında 2. Başkan Orgeneral Aslan Günere Genelkurmay Başkanlığı yolu açma girişiminin bulunduğu ortaya çıktı demiş. Olaylar iyicene garip bir şekilde karışıyor. Bugün gazetesinin birinci sayfasında ayrıca ekonomide işlerin tıkırında gittiğinde öğrenmek mümkün. Tabii kimin için sorusunu sormadığımız sürece hepimiz aynı şey oluyoruz. Aynı gemi hikayeleri. Otomobil satışları %48.8. Şirketlerin reklam harcamaları ise %36.3 artmış. CEO'ların bir, CEO birçoğu da her şeyin daha iyi olacağını söylemiş. Oh oh Allah arttırsın. Ee, yeni Şafak 4 yıldızlı satranç demiş. Orgeneral Iıslız'ın veto edilmesi, üzerine kara kuvvetlerine atanması beklenen jandarma genel komutanı Işık emekliliğini istedi. Düğüm yeni genel kurmay başkanıyla çözülecek diyor Yeni Şafak. Sabah Menderes gibi haykırıyoruz diye e, Erdoğan'ın Aydın mitingindeki işte Menderes benzetmelerini manşet taşımış. E, sür manşetle ise Başbu vekalet bile önerdi diye e, bir adet haber var. Hasan Hırsız'ın vekil komutan olmasını önermiş. Başbuğu kabul edilmemiş. Habertürk bireysel emeklilik diye vermiş Işık'ın emekliliğini. Hükümetin kara kuvvetleri komutanı yapmak istediği Işık ani manevrayla atama hesaplarını karıştırdı. Paşa emekliliğini istedi diyor Habertürk. Gazetelere bu şekilde yansıdı yaş kararları bir kısa ara veriyoruz. Ardından Ahmet İnsel de... Dört yol ve dört yolda olanlardan öte yaş kararları vesaire son bir haftadaki genel gelişmeleri değerlendireceğiz. Açık kaste. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın abim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağol. Evet. Oo, iyi. En azından ee, buralarda hakikaten hem sıcaklık çok fazla hem de hararet gayet gayet yoğun. Bu yaş kararları vesaire derken başka bir şey pek konuşulmaz oldu. Umarım evet. orada da öyle değildir. E, genellikle buraya az yansıyor tabii ister istemez. İyi ee, şans diyebiliriz rahatlıkla. <gülüyor> evet evet fırsattan istifade etmeye çalışıyorum. Siz ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor yaş kararları... bu yaş işleri? biraz karışık gidiyor. Hükümetin de denetimi kaybettiği kanaatindeyim. Hı hı. E, bu e, Işık'ın e, istifasının e, istifası değil de, emekliliğini talep etmesi haberiyle beraber hükümetin de biraz e, denetimi kaybettiği kanaatindeyim. Bunu e, burada bir e, bilemediğimiz bir olgu e, ordu üst, e, komuta kademesinin Ee, bir tür ıssızın yerine başkasının atanmasını engellemek için yaptığı bir e, ortak dayanışma eylemi mi yoksa e, ışıkın şahsi olarak böyle bir... E, konumda e, kara kuvvetleri komutanı olmak istememesinden mi kaynaklanıyor? Bunu ölçmemiz çok zor. Şu Star aşamada... ve Taraf Gazetesi bugün çok açıkça e, şey diye yazmışlar. Neye dayandığını anlamadım çünkü içinde yok ikisinin de. E, başbuğ'un baskısıyla Koşa, e, Işık Koşener'in e, istifa ettiğini söylüyorlar. Işık'ın e, istifa Pardon, Işık'ın özür dilerim. E, bunlar şu anda spekülasyon. Yani bütün hepsi bunların spekülasyon. Çünkü ısızın e, e, artık kara kuvvetleri komutanı olarak atanması bana çok zor geliyor hı hı. E, ve e, başbuğun da böyle bir dayatmada kazanamayacağı bir dayatmaya girmesinin pek e, rasyonel olmadığı kanaatindeyim e, burada daha çok ışığın e, diğer arkadaşları nezdinde devre arkadaşları nezdinde e, hükümetin boşalttığı e, onların gözünde e, generallerin gözünde E, hak eden kişi ve hak, haksız biçimde kendi bakış açılarından hareket ederek söylüyorum. Hı hı. Haksız biçimde e, e, hak ettiği görevden e, göreve atanmamasına e, bir tepki ve bir dayanışma işareti olarak algılıyorum ben daha çok. Çünkü ıssızı atamanın Ee, artık çok kolay olmadığını tabi sürprizler her zaman olabilir ama ıssızı atamanın artık çok kolay olmadığını ve hükümetin burada çok geri adım atmayacağını e, tahmin edebiliriz ve zannediyorum İlker Başbuğ da tahmin ediyordur. Hı hı. Ee, bu durumda üçüncü e, üçüncü seçenek e, başka beklenmedik isimlerin e, kara kuvvetleri komutanı olması e, herhalde bir çözüm bulunacak e, önümüzdeki günlerde. E, fakat e, şunu söyleyebiliriz. Birincisi e, Türk Silahlı Kuvvetleri burada e, bir e, yeni e, bilek güreşine kısmi olarak girdi. hısızı atamaya çalışarak ve hükümetin zannediyorum beklemediği bir direnciyle karşılaştı Abdullah Gül'ün de. E, çünkü Hasan Iğsız'ın atanmasını e, istemediklerini zannediyorum, ümit ediyorum ki Hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı İlker Başbuğa e, iletmişlerdir daha önce. Bunun bir sürpriz e, son anda gündeme düşen bir sürpriz istemezlik tavrı olmadığını tahmin ediyorum. Eğer öyleyse zaten durum çok vahim demektir. Eğer öyle değilse durum çok vahim demektir. Burada işi e, daha dramatik hale getiren e, bu savcının e, ıssız ve şey harekat e, bu... iticayla mücadele eylem planı değil mi o esas evet. şey oydu evet, evet. esas olarak da bu hükümete yönelik dezenformasyon amaçlı web sitelerinin kurulmasıyla ilgili. Kurulması ilgili geçen sene ortaya çıkan haberdi Hı -hı. şöyle bir soru tabi insanın aklına geliyor bu haber bir sene önce ortaya çıkmıştı Bir sene zarfında savcılar harekete geçmemişti, hükümet harekete geçmemişti. Ee, yaş toplantılarından bir hafta önce veya 4-5 gün önce e, savcının harekete geçmesi e, çok açık biçimde hükümetin e, savcılardan Gülker e, Başbuğ'un direncine karşı bir son hamle e, şeyin e, ısızın e, atanmasını tamamen gayrimeşru kılacak bir Hamle e, talep ettiği yönünde olabilir. Ama bu başlı başına zaten bütün haberden daha büyük bir manşet haber değil mi? Çünkü e, bir yanıyla eğer biliyoruz ki evet hükümetler e, Türkiye'de pek çok konuda etkilidir. Devlet e, istediği kararları bazen eşitliğe aykırı da olsa alabilir e, mahkemeler kararıyla vesaire. Bunların örneklerini gördük ama doğrudan hükümetin bu kadar taktik olarak savcı kullanabiliyor olması ihtimali e, bambaşka bir şey ifade etmiyor mu? Bu çok e, tabi bambaşka bir şey ama bu e, çok olan dışı bir şey değil. Yani Hı -hı. hükümetin çünkü sonuçta savcılar da Bakanlığı'na bağlı. Tabi e, yani hakim bağımsızlığına sahip olmayan e, kişiler zaten savcılık kurumunun sorunlu olmasının esas nedeni budur bize sor, bağımsız sorgu hakiminde olmaması. Savcılık kurumuyla işlerin yürütülmesi ve onun adalet bakanına bağlı olması zaten kaçınılmaz olarak böyle bir e, ilişkiyi veya en azından böyle bir zanlı her durumda. Hükümette kim olursa olsun hı hı. yaratır. Burada tabii önemli olan soru hükümetin aracılığıyla mı bunun tetiklendiği evet. yaş kararlarından 4-5 gün önce yoksa savcılık kurumu içinde hükümeti de elini zorlaştıracak biçimde bir karşı hamlenin mi yapıldığı? Yani hükümet bunu ortaya dökmeden ıhsız hakkında kim? Ee, kanaatini İlker Başbuğaz söyleyerek ve ıhsızı da çok fazla rencide etmeden e, ıhsızın emekliye ayrılmasını yaşta e, sağlayabilirdi. Bu durumda e, tabii ki böyle kararlardan 4-5 gün önce böyle bir soruşturmanın gündeme gelmesi e, büyük ihtimalle silahlı kuvvetlerde baş bu başta olmak üzere e, yaş e, yüksek komuta heyetini generalleri biraz daha tavunmaya itmiştir. Yani evet. burada hükümetin elini güçlendiren bir e, silah olarak ele alınabilir. Ama aynı zamanda genel kurmayı da bunu daha yumuşak biçimde hükümetin kararlarını veya iradesini kabul etme e, tavrını engelleyen bir e, karşı saldırı olarak da ele alınabilir. Hı -hı. Bunu bilemiyoruz. Yani hükümetin denetiminde mi yapıldığı yoksa başka çevrelerin hükümetin elini e, zorda bırakmak için veyahut bu fırsatta bir hamleyi kendileri yapmak için mi bunu bilemiyoruz ama hı hı. E, tabii şey sorusu dediğim gibi bir seneden beri ne hükümetin bir hesap sorması bu konuda ne savcıların bu konuda soruşturma başlatmamalı başlatmamalı başlatmış olmaları e, bütün bunlar e, bir e, taktik kullanımı e, kullanım izlenimin yaratıyor ister istemez hı hı. Bu, bu işin e, Türkiye'de artık yargı savaşları dediğimiz bu ergenekon davalarıyla iyice e, ortaya çıkan <gülüyor> yargı savaşlarının bir parçası da e, olarak ele alınabilir belki de başka türlü de olamayacak bir e, kitlenme durumuna gel gelindiği için bu yapılmıştır bilemiyorum e, yaş e, konusunda yalnız şunu söyleyebiliriz bu e, Ordunun aldığı tavır e, dün e, akşam sabah gazetede okudum dün akşam CNN Türk'te e, Tarhan Erdem'in bir emekli e, generale karşı çıkışında çok doğru biçimde ifade ettiği gibi ordunun aldığı tavır kabul edilemez. Yani bunun Hı -hı. E, bir geleneğe e, bir alışkanlığa dayanarak temayül dediğimiz nedir? Evet. Ee, aslında işleyişin ne şekilde olacağına dair şu ana kadarki devam eden e, hareketler bütünü evet, hareketler bir gelenektir şimdi ordunun kendi geleneği içinde en üst kademeyi kendi geleneği içinde belirlemesi e, hükümetin burada devreye girmiyor olmaması iradesini belirlemiyor olmasın mümkün değil Yani bunun devam etmesi zaten mümkün değil Zaten geçmişte de bunun benzer bu boyutta değil ama buna yakın boyutlarda krizler hükümetlerle yaşanmıştı. Evet. Dem Demirel 1960'larda Demirel döneminde daha sonra 1970 sonlarında gene Demirel döneminde Ecevit de desteğiyle Kenan Evren'in genelkurmay başkanı olması e, iyi mi oldu bilmiyorum ama en azından beklenmedik biçimde genelkurmay emekliliğine hazırlanırken genelkurmay başkanı olmuştu. Hmm. Birinci, ikinci ve üçüncü isimleri istemediği için evet. hükümet. E, Necip Torunay'la ilgili Özal'ın e, tavrı falan. Bütün bunlar hmm. geçmişte birey üzerindendi. Şimdi bireyden ziyade yaşın e, genel tavrına karşı bir... E, direniş ve siyasi iradenin burada üstünlüğünü gösterme e, operasyonuna dönüştü iş. Hı hı. Belki bu baştan böyle tasarlanmamıştı ama şimdi buraya geldi. Artık biz e, or generallerin yani 15 tane e, or general ve or amirelin 14'e düşecek herhalde onlar şimdi hı hı. Or, or general ve or amirelin terfilerinin kendi aralarında mı yapacaklar yoksa O terfiyi artık hükümet mi belirleyecek ve burada bu teamüller dediğimiz şeyler değişecek mi? Siyasi iradenin e, silahlı kuvvetlerin yüksek komuta kademesini belirlemede yetkisi açık biçimde bu kriz vesilesiyle vurgulanacak mı? Yoksa bu özellik hali devam mı edecek? kavgasına girildi. Şu anda artık kavga kişilerle bağlantılı değil. Bunu yani, görmek lazım. Hükümetin elindeki çekinceler diyebileceğimiz şeyler aslında gayet gayet bir yandan e, önemli. Yani e, ismi geçen işte Balyoz'da ismi geçenlerin terfi etmemesi ve işte durumunda durumundaysa bu web siteleriyle ilgili evet. e, yapılan iş bunların hepsi birer web, şey gibi. web siteleri zaten hükümete karşı e, evet. yöneltilmiş e, dezenformasyon veyahut dezenformasyon Evet, bir dezenformasyon diyebiliriz e, amaçlı e, siteler olduğu için zaten e, başlı başına suç teşkil ediyor. Hmm. Yani devletin bir kurumun se, sen de benim hükümete karşı dezenformasyon amaçlı site açmamızı bir suç teşkil edecek tarafı yok. Orada evet. hakaret etmiyorsak, e, halkı kin ve teş, e, isyanı teşvik etmiyorsak falan filan. Ama bir hükümetin memurunun hele hükümetlerle kuvvetler gibi siyasete kesinlikle karışması yasak olan, üzerinde. Hı hı. Bir hükümetin memurunun, e, devletin memurunun, hükümetin e, bağlı olarak çalışması olmazsa olmaz bir gereklik olan bir devletin memurunun bunu yapıyor olması suçtur. Hı hı. E, dolayısıyla da e, bu e, ıhsızın e, durumu Başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Burada tabii ki hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin aldığı tavırın bir hem yasal hem siyasi anlamda demokratik tahammüllere, demokratik kurallara tahammül demokratik kurallara uygun bir yönü var. Diyor ki bu konularda soruşturma açanlar, bu konularda hakkında soruşturma açılanlar, devlet memurlarında ya görevden el çektiriliyor. Ya da ıı, ıı, terfi ettirmiyor, bekletiliyor. Hı hı. Aynı şeyi generaller için de yapalım diyor. Ee, Ki yani mantık silsesi içinde çok ıı, garip bir yere düşmüyor galiba bu. Yani en azından benim açımdan düşmüyor ama... Düşmüyor. Bu... Düşmüyor. Yalnız hükümetin bunu başka devlet memurları konusunda kendisine yakın devlet memuru konusunda açılmış evet. soruşturmalarda da istisnasız uygulaması koşuluyla düşmez. Ve tabi dokunulmazlık bu... vesaire gibi konularda da hükümete pek çok eleştiri geliyor bunun üzerinden. Çünkü bir yandan evet. milletvekilleri dokunulmazlığı vesaire e, bunlar aynen duruyor ki bu da herhalde sıkıntılı bir parça. Şimdi Hümetlerim hemen şunu belirtelim milletvekillerinin siyasi dokunulmazlığı olmazsa olmaz bir gerekliktir. Tabi tabi ha, ama hani bir... yolsuzluk vesaire gibi pek çok ile tamam. ilgili de bekletiliyor Esas ya. Onlar. Esas onlar yani onu ayırmak gerekir. Yoksa milletvekillerinin siyasi yani milletvekilleri siyasi görüşleri nedeniyle e, elbette dokunulmaz olmak zorundadırlar. Hı hı. Yoksa bir türlü siyasi özelliklerini yitirler. Ama aynı dokunulmazlık silahlı kuvvetleri için geçerli olamaz. Orada karışmamak yani karıştırılmaması için söylüyorum. E, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmadıkça bu olmaz demek e, doğru bir benzetme olmaz. Milletvekili dokunulmazlığının e, milletvekili dokunulmazlığının Milletvekili dokunulmazlığının e, e, özü siyasi hı hı. özelliktir. E, do, siyasi olarak dokunulmazlık hakkıdır. E, silahlı kuvvetlerin siyasi olarak dokunulmazlık hakkı talep etmesi mümkün değil tabii ki. Yani evet. Onun için onu ama hükümetin e, kendi e, memurları hakkında geçmişte polis üst düzey polis yöneticileri evet. e, konusunda Hrantin cinayeti vesilesiyle Ee, bu kişilerin e, görevden alınmalarını e, ayak diremesi, dikkate almaması e, söz konusu olmuştu. Evliyet evet. müdürleri seviyesinde, e, istihbarat dairesinde falan. Bunun e, bir kural haline gelmesi e, elbette e, iyi bir şey. E, yalnız suçsuzluk karinesini dikkate alarak bunu uygulanması lazım. Hı hı. Yani bu bir aynı zamanda sürekli olarak... Devlet görevlilerinin siyasi linçine yol açacak bir soruşturmalar furyası, şikayetler furyası ve bu çerçevede de sürekli devlet memurlarının görev yapamaz hale gelmesine de yol açmamalı. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Ama bu söz konusu olan şey için söylemiyorum. Yani şu anda ıhsızın durumu çok açık. Kimseye de yalanlamadı değil mi o böyle bir e, sitenin kurulmuş genel kurmay tarafından TSK tarafından bu, bu tür sitelerin kurulmuş olmasını kimseyi yalanlamadı. Yok gördüğüm kadarıyla daha çok şey konuşuluyor. Bir senedir e, bu konuda bir suçlama olmamışken neden şimdi e, sorular? Evet o soru doğru bir soru. Evet ama bundan öte hani Aa, böyle bir şey mi olmuş falan diyen en azından ben kimseyi görmedim. Peki evet. e, hükümetin aslında başbuğun... E, kuvvet komutanlarıyla birlikte hareket ettiğini ya da e, tekil bir Atilla Işık emekliliğinden bahsediyor olsak bile e, bu durumları öngörmemiş olması ya da bu kitlenmeyi öngörmemiş olması ihtimali var mı diye de bir yandan e, düşünüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü e, böyle bir kriz çıkmaması ihtimali böyle bir yaşta e, herhalde çok beklenilen bir durum değildi. Bunların hepsinin bu şekilde daha ortada kamuoyunun önünde tartışılıyor olması hem genel kurmayın hem de hükümetin e, ortak talebi olabilirim diye de düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra belki de kırılma noktası olarak burası mı tercih edildi diye. Çünkü e, önlerinde 3-4 hafta vardı aslında bekleyebilmek ya da tartışabilmek için öncesinde yaşın bütün bu olan biteni. vallahi o, onu bilemiyorum. Hakikaten e, hakikaten hükümetle başbuğu arasında bir e, diyalog kopukluğu mu var? Veyahut anlaşmazlık bir aydan beri sürüyor ve şimdi e, çağ, e, anlaşmazlık devam ettiği için bu tür bir kitlenme noktasına mı gelindi? Ben ikinci Yorumu tercih ediyorum. Yani bu hı hı. bir iki taraf için de sürpriz değildi. Fakat bir ay veya ne kadar zamansa bir anlaşmazlık devam ediyordu. Ve bu, bu, Abdullah Gül'ün beklenmedik biçimde şu anda genelkurmay başkanı olmayan fakat genelkurmay başkanı olması beklenen hükümetin bu konuda bir direnci yok biliyorsunuz. ile evet. Ko ilgili. Hı hı. Ee, Abdullah Gül'ün birdenbire ile e, görüşmek istemesi. Ee, o Gerçi bakımdan... o mu görüşmek istedi yoksa Başbuğ mu görüşmeye gitmedi onu da belli olmadığına dair dün televizyonda bir tartışmalar daha vardı. Nasıl? Ee, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, İlker Başbuğ'la görüşmek isteyip Başbuğ'un reddetmiş olabileceği ihtimali ve bunun Yok, üzerine koşanlarla falan böyle şeyler de konuşuluyordu İlteş, ama. İslahlı kuvvetlerde Cumhurbaşkanı'nın davetini e, bir genelkurmay başkanı reddetmez gibi geliyor bana yani Hı -hı. orada işin endazesi o kadar kaçacağını zannetmiyorum. Ee, ama belki kendisi Koşaner'i yollamış olabilir. Hı hı. Artık ben görevi sen devam edeceksin, bu sorunu sen çözeceksin diye Koşaner'i yollamış olabilir. Bütün bunlar, yalnız en azından Koşaner'le görüşmesi, e, bir e, başbuyla e, arada bir sorun olduğunun göstergesi. İlker Başbu da anladığım kadarıyla görevden ayrılırken, arkasında işte silahlı kuvvetlerini hükümete teslim eden Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçmek istemediği için evet. böyle bir direniş gösteriyor olabilir. Bunların hepsi bir kurumsal tavır kadar şahsi tavırlar da tabii burada önemli. Tabii. Işığın istifasındaki amilin büyük ihtimalle bu olduğunu kanaatindeyim ben. Hı hı. Yani bu şekilde bir şeye göreve gelmek ve bir garip durumun tartışmanın içinde kurumsal olarak kalmak yerine emekliyi tercih etmek evet, direksiyon evet. tercih olabilir gayet, gayet. Evet, evet, evet. Yani tarih arkadaşlar çevre çünkü bir, kapalı bir çevre içinde yaşayan kişiler bunlar ve o çevrenin Hı -hı. gözü, o çevrenin mahalle baskısı dediğimiz e, somut e, o çevrenin gözü e, onlar için çok önemli çünkü önlerinde kalan hayatı da onlarla geçirecekler. E, Tabi. Emeklilik hayatını. Biraz da kapalı bir ortamda yaşamak zorunda kalacakları için de o, o çevreyle ilişkilerine çok e, ihtiyaçları olduğunu tahmin edebiliriz. Ve en azından onu koparmak istemediğini yani tahmin edebiliriz. E, TSK ile ilgili şimdi 30 Ağustos'a kadar e, bir e, gelişmeler bekleniyor. Koşaner'in e, Genel Komay Başkanı olması konusunda bir e, sürpriz. Olur mu bilmiyorum Olmayacağını tahmin ediyorum Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na beklenmedik bir isim gelecek Bu tabii 2013-2015 Genelkurmay Başkanlığı Planlamalarını şu anda büyük Ölçüde değiştiren Gelişmeler hı hı. Bu soruşturmaların da Önümüzdeki dönemde Bir yıl içinde soruşturmaların bitip davaların bitmesi de e, pek mümkün olmadığı için önümüzdeki dönemde bu 11 e, generalinde e, büyük ihtimalle gelecek sene içinde emekli ayrılmaları kaçırılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, soruşturmaları devam eden kişilerin e, terfilleri E, terfi ettirilmemeleri kuralı işletilirse e, iki kere üst üste aynı terfi edilmediği için otomatik olarak emekli ayrılacaklardır diye düşünüyorum. Burada tabii çok ciddi bir son boyut var. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu e, üst kademede sadece önemli bir e, e, temizleme operasyonu da e, oluyor aynı zamanda hı hı. boyutlarını bilemediğimiz geçmişte çok daha büyük biçimde yaşanan altmış darbesinden sonra inanılmaz büyük yani bu bugünküyle kıyaslanmayacak biçimde e, emekliye ayrılanların sayısı e, generaller arasında neredeyse yüzde doksan'a varmıştı var olan generallerin yüzde %85'i yüzde seksen beş'i emekli olmuşlardı hı hı. emekli edilmişlerdi e, bu o boyutlarda olmamakla beraber. Ee, bu sefer e, daha e, farklı yani e, silahlı kuvvetlerin özektliğinin siyasi irade tarafından artık özektik derken siyasi anlamda özelliği ve kurumsal olarak da hükümete bağlı e, devlet hükümet hiyerarşisine bağlılığının e, göstergesi haline gelecek bir değişiklikten söz ediyoruz. Bunun arkasından gelecek olan şey e, genel komut başkanlığının milli savunma bakanına bağlanmasıdır. Hı hı. Asıl gereken de galiba bütün bu tartışmaları bir şekilde e, nihayet verdirebilecek evet. adım da bu gibi. Çünkü şöyle bir şeyi görmemiz lazım. Genelkurmay Başkanı <gülüyor> Başbakan'a bağlı olduğu sürece Başbakan'la olan ihtilaflarında, hükümetle olan ihtilaflarında arada e, dengeleyici bir e, kurum yok. Yani Milli Sanımlı Bakanı burada devre dışı. Dikkat ederseniz Milli Sanımlı Bakanı'nın ne dediğini bile ne düşündüğünü bilmiyoruz bile. Hı -hı. Niçin orada var o bakanlık bilmiyoruz. Tam da bunun için vardır. Bu tür sorunların çözümünde ilk e, çorun çözücü e, kişi olması gereken Milli Savunma Bakanı'nın başbakan seviyesine çıktığı anla itibaren bu tür sorunlar kriz olmaya adaydırlar. Hı hı. Toplantıya girdiğini bile e, satır aralarında görebiliyoruz. Tam Milli Savunma Bakanı da oradaymış falan diye ama evet. onların e, ne Hiç. dediği yok. Evet. Evet yani başbakana bağlı olunca genelkurmay başkanı böyle çünkü onun amiri konumunda değil e, onun üstü konumda değil milli savunma bakanı genelkurmay başkanı şu anda başbakan e, doğrudan e, onun üstü konumunda ve cumhurbaşkanı e, bu tabi aynı zamanda siyasi krizde e, kriz olduğu zaman ihtilaf olduğu zaman pekiştiren bir unsur başbakanla genelkurmay başkanı krizde oluyorlar. birbirleriyle gerginlik yaşıyorlar. Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı değil. Dolayısıyla hükümetin bütünlüğü hedef alan bir gerginlik haline geliyor ister istemez. Hı hı. Yani buna son verilmesi gerekiyor. Ee, bir son sorum daha olacak aslında. Ee, şeyle ilgili bu 2013-2015 planlamaların değişiyor olması vesaire aslında en çok tartışılan konulardan birisi. Bu gerçekten çok önemli bir şey açısından Hayır. soruyorum. Yani hani e, evet birileri terfi edememe ihtimali var. E, bu Adil midir değil midir başka tartışma çünkü bir de davalar vesaire gibi başka paket daha var orada ama hani e, konunun hakikaten önemli parçalarından biri gibi televizyonlardaki tartışmalarda bu ciddi bir şey mi sorayım dedi bir yandan. Onu galiba biraz biz e, gazeteciler dünyası e, bu işle ilgileniyor. E, 2013-2015 kumar başkanı kim olacak Ee, onun belirlenmesi e, konusunun burada belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Hı -hı. Çünkü e, ortaya çıkan tablo zaten artık Işığın e, da istifa etmesiyle e, biraz e, denetlenemez, e, kimsenin belirleyemediği bir e, şeye döneme girildi, bir aşamaya gelindi krizde. Bu şu aşamada en önemli konu 2013-2015'in ne olacağı değil, ilk aşama. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağı bence hı hı. E, o ondan sonra haliyle kendiliğinden e, gündeme gelecek bir konu oldu 2013-2015 kanaatimce. Yani şu anda Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağını 2013-2015 perspektifinde değil şu anda iki, kim olacağını e, bir Eylül perspektifinde e, karar alın e, bir Eylül perspektifinde değerlendirildiği kanaatindeyim. Hı hı. Şu anda bir boşluk var. Ve bu 2013-2015'de kim ne olacağından çok daha önemli bir boşluk ve kriz hali. Kısa vadede ki çözüm şu anda uzun vadeyi dayatacaktır. Çok teşekkürler. Dört yılda konuşacaktık aslında ama yaş kararları bizim programı da. 7. <gülüyor> evet, dört yol konusunu ihmal etmemek lazım. Önümüzdeki evet. hafta galiba... E... Program tatilde olacak büyük ihtimalle açık kastı. Evet. Ee, ama izlemeye çalışmak lazım. Evet. Özellikle e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, söz konusu e, belde başkanının e, istifasını istemiş olması da çok anlamlı geldi bana. Evet istifa ee, gerçekleşti zaten. Hani, e, evet. Açıkça ama, zaten istihbarat ha. elemanı olduğu da söylendi gibi. Yani Jitem yani. E, değil ama öyle falan gibi bir şeyler söyledi. İstihbarat elemanı demek çok e, jitem demek değil biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de bu tür istihbarat elemanı sayısının yüz binden fazla olduğunu biliyoruz. Yani jandarmanın ilişkide olduğu. Bunları gördük e, Hranting davasında evet. değil mi? Aynı istihbarat elemanları. Yani bu bu kişiler jitem falan değiller. Kendi Yok. işlerini yapıyorlar ama jandarmanın e, ara sıra e, görüş aldığı... E, bilgi aldığı, etraftaki insanlarla ilgili bilgi aldığı, ortamla ilgili bilgi aldığı e, istihbarat e, kaynakları diyelim bunlara. İstihbarat kaynaklarının bir para ödeniyor mu ödenmiyor mu bazıları ödeniyor bazıları ödenmiyor bazıları bir e, aynı zamanda bunu bir, bir tür görev bilinci içinde de yapanlar olabilir. Bunu işi sevdikleri için kendilerine bir onur adettikleri için bunun bunu bir üstünlük payesi aldıkları için veya başka menfaat ilişkilerini sağlayacağı için de yapanlar olabilir. Onun için hemen jitem diye atlamamak lazım. Hı hı. Ama e, düşündüren konu bu, bu bu kadar şeyin üst üste geliyor olması. Evet. Yani bu kadar rastlantı artık e, şeyi zorluyor. Yani matematiği zorluyor. E, olasılık hesaplarını zorluyor. İşte dağa çıkarken önce jitemcilerle rastlaşıp ondan sonra PKK'ların tam da bu adamın yolunu kesmesi. E, ardından bölgedeki tutuklamalara bakarsanız hemen hemen bütün o halkı isyana teşvik etmek veya halkı kine teşvik etmek konusunda yapılan tutuklanmaların hemen hemen hepsi aynı beldenin insanları. Evet. Diğer taraftan bunun arkasındaki bazı örgütler dün akşam bu konuyu konuşalım demiştin. Onu ihmal etmemek lazım. Bazı sendikaların Yer alıyor olması. Evet mazlum evet. raporunda gayet gayet ırkçılıkla bir miktar damgalı sendika ve konfederasyonlar en azından görgü tanıklarının ve ilçede yaşayanların söylediğine göre aktif örgütlenme ile ilgili rol almışlar bu olan bitende. Mazlumların raporunu herhalde siteye koyacaksınız. Ee, evet şu anda mazlumların sitesinde de var. Bizim siteye koymak üzere de e, evet. yolladık. Bizim sitede evet. de görmek mümkün olacak evet. açık evet. O önemli. Ee, ya bütün bunlara baktığımız zaman oradaki işte Assubay'ın e, e, Erzincan'da görevli olan Assubay değil mi? Evet. E, o sırada orada bulunuyor olması ve hadi tamam onu da rastlantı diyelim ama bu sefer o Assubay'ın bir e, faaliyet haline geçmesi ve Hı -hı. aktif olarak... provokatörlük yapması, bunun üzerine gidilmemesi, e, yani sadece Asu Bey olduğu için değil, o o o provokasyon görevini yapt, işini yaptığına göre. Üst Sor şey yapılması lazım ee, hakkında soruşturma açılması lazım. Belediyenin şey işte e, anons için belediye sistemini kullandığı e, halkı çağırdığı merkeze BDP il baş, ilçe başkanının iddiaları arasında bunun yanında elektriklerin evet. iki saat kesildiği askerlerin birden ortadan kaybolduğu evet. ve sonra olayların başladığı iddiaları var. Yani burada çok ciddi bir e, hazırlıklı e, bir e, linç e, ortamı hazırlanmış bir linç kampanyası ya da fırsat bekleniyordu. Arkasından gene yapıldığı da denebilir. Ee, ama e, üzerinde hakikaten ısrarla durulması gereken bir konu. Evet. E, dört yolda ne oldu diye e, meclisin bir araştırma komisyonu açması, e, oluşturması olmazsa olmaz bir gereklik. Eğer e, savcılık bu konuda yeteri E, dikkati ve kararlılığı göstermeyecek olursa. Şu evet. anda tutuklular var ama e, işin bu boyutun üzerine sadece gazeteler gidiyorlar. Evet. Şimdilik daha sadece tutukların hepsi dediğiniz gibi ilçe halkından birileri durumunda. İl o kadar. Evet. Çok teşekkürler. Peki, Görüşmek iyi günler, üzere. İyi tatiller. Sağlı. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Nasılsın abi? İyisin. İyi vallahi fena değil. Ee, geçen hafta konuştuğumuzun üzerinden e, bir adet atletizmle ilgili e, aslında yeni yeni rekorlar zinciri durumu oldu galiba rekorlar değil ama başladı. bir başarı başarı silsilesi oldu diye <gülüyor> ya, televizyondan ya, çünkü, öyle e, hissediliyordu evet <gülüyor> televizyondan ve herhalde gazetelerden de bir anda böyle yani, e, şeyden haberi olmayıp görüşmalardan haberi olmayıp Türk gazetelerinin spor sayfalarını birkaç hafta arayla bakan biri olsa şey diyecek ne oldu ya atletizm ağzını bilmezsiniz falan diyecek yani <gülüyor> hani belki bir iki gazlı bir iki yazar aç evet. bir daha şey oldu gelen madalya birlik madalyalar birlikte Atletin Mada sever bir Türk medyasına kavuştuk yakında atasporumuz olduğuna dair iddialar çıkacağını bekliyorum ben bir iki madalya daha varsa Ata sporumuz zaten ha, öyle mi Ata sporumuz tabii Ata sporumuz öyle zaten o Allah'ın emri Ata sporumuz olması <gülüyor> e, şaka bir yana yani bu olayın bir iki yönü var e, bir aslında e, Bir ayrımcılık. Ben önce bir sportifiyonuna değinelim isterim. Hı hı. Şimdi, geçen hafta konuşuyorduk seninle. Türkiye'nin yani bu yıla kadar yapılan Avrupa şampiyonlarında, işte 1930'ların sonundan beri demek ki 70 küsur senedir e, 1-2-3 madalyası vardı. 70 küsur yılda yapılan Avrupa şampiyonlarında. Sadece bu şampiyonla 4 madalya aldı Türkiye. Bir şampiyonada. E, bunu tabii e, tek kelime değerlendirecek olursak bu bir başarı. Büyük bir başarı. Evet. Çünkü Geçen haftada konuşuyorduk Türkiye'nin atletisinde bir geleneği yok. Ee, yani eskiden böyle başarı örnekleri, isim sayılar ellerde atmışlardı. Ama onların başarıları, işte Akdeniz oyunları, Balkan şampiyonası, bunlarla sınırlı kalmış. Yani bir Avrupa şampiyonası, bir Olimpiyat, daha sonrasında işte 80'lerde başkan dünya şampiyonlarında Türk sporcunun bir başarısı yok. İşte sonra Süreyya Han, Elvan Abel'e geçti, Eşref yani birkaç madalya aldık son on yılda ama. Yeleneğimiz yok, çok açık. Onun için bu dört model madalya büyük olay. Yani bunların içinde Elvan zaten dünya çapında bir sporcu olduğu için yani iki sene önce hatırlayalım. Olimpiyatta iki gümüş madalya kazandı. Böyle Avrupalı sıradan rakiplere karşı da değil. Hı -hı. E, Doğu Afrikalılara karşı yani Etiyakalı ve Kenyalılara karşı kazandı o madalya. Zaten 5 bin ve bin metrelerde dünyanın en iyi sporcularından biri. O yüzden buradaki Altın madalyası sürpriz değil. Ee, ama 100 metre engelli Nevin Yanıt'ın altın madalyası e, hem atletizin camiasını umut ettiği ama bir yandan da şaşırdığı bir şey. Hı -hı. E, çünkü bu yolu iyi koşuyordu Nevin Yanıt. Açık radyoda da, ben hani Nevin Yanıt'ı 5 evet. yıldır aşağı yukarı takip ediyorum. Açık radyoda da geçen yıl, hatta önceki yıl bile sanıyorum e, adını geçirdik. Evet, ismi e, benim açımdan bile evet. tanıdık. Evet, yani dünya şampiyonası olimpiyatta belki final koşabilir. Böyle bir ihtimali var. Her yıl kendini geliştiriyor diye konuştuğumuzu çok yatılıyorum. E, bu sene bu gelişmenin e, devamını sergiledi ve daha önceki yıllarda böyle büyük şampiyonlarda yaşadığı bir sorun vardı. İşte Engin'e takılıyordu o, o, o ve o yüzden eleniyordu yarı finalde. Bu sefer e, hiçbir teknik sorun yaşamadı. Finalde de mükemmel koştu bu açıdan. Hı hı. Yani engellere değmeden geçti neredeyse ve... E, Belki kendinden bir parça daha favori gözüken rakiplerin önünde altı madalyayı kazandı. 12 saniye 63 dedi. Türkiye'ye konu yeniledi. Yani yarı finalde kırdığı kendine ait Türkiye'ye konu bir kez daha kırdı. Ve bu sezona başlarken en iyi derecesi 12.76 idi. Sonra 12.63'e indirmiş oldu bunu. Yani bir yıl için büyük bir aşama. 0 13 saniye. E, Antonyo Jüneyt ile çarşamba günü konuşuyorduk. o yani bu sezon zaten derece olarak hedeflediğimiz yerde izledi e, çünkü sezonun kalan bölümünde nevin daha koşacak brüksel züriki gibi yerde gibi pislerde elmaslı yarışları var yani paralı yarışlar var ruloları davet edildi tabi Avrupa şampiyonu olarak dedim yani cüneyt üşşel hani daha iyisini koşabilir mi derece olarak e, aslında hani fiziki olarak biz e, Hedeflediğimiz noktadayız zaten ama öyle bir moral motivasyon var ki şu anda bu Avrupa Şampiyonluğuyla e, belki daha iyisi de olabilir ben de merak ediyorum dedi çok ilginç çünkü muhtemelen sezon başında işte 12 65 12 65 yani 12 -65 arası bir derece hedeflediler onlar i̇şte Avrupa Şampiyonu'nun hedeflediler ve yaptılar hı hı. bundan sonra da ekstra olacak bu sezon için e, herhalde işte bir e, Türkiye'de koşacağı bir yarış var orada zaten rakipsiz. Avrupa'da 2-3 yarışta birlikte sezonu bitirecek. Yani bu önümüzdeki bir ayda işte Eylül'ün başına kadar, e, ortasına kadar bir 3-4 yarışlar koşar. Ama hani teknik dalda bir sprintte olduğu için e, Türkiye'de büyük bir e, şeyle karşılandı. Memnuniyetle karşılandı bu Nevin Yansın derecesi ve başarısı tabii daha altın altın madalyası. E, Hı -hı. Hakikaten sprint dallarında e, ve teknik dallarda Türkiye'de yani adını duyuramayan bir ülke. Ee, yani bu son dönemde Avrupa'nın e, Avrupa, e, Avrupa tezisinin gerilemesine rağmen Başarılı değil Türkiye e, O yüzden e, daha da katmerli bir başarı oldu bu Nebinyanas'ın e, altın madalyası Şimdi hedefleri Dünya Şampiyonası, Gelecek Kore'deki Dünya Şampiyonası Ve 2012'de Londradaki gidecek olimpiyatlar Burada devreye Tabi Avrupa dışındaki ülkeler e, giriyor e, Özellikle sprintlerde büyük şampiyonlarda yani Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarında, küresel şampiyonlarda ilk sıralarda hatta finalde hep e, Kuzey Amerikalı ve Karayipli sporcuları görüyoruz. Yani ABD, Kanada, Jamaika, bazen Trinidad, Bahama e, yani finalde e, bu ülkelerden atletler e, 8 sırayı kaplıyorlar. Yani bunların arasına girmek bile baya bir mesele. Şu andaki derecesiyle Nevinyan'ın mesela bu yıl dünyada dördüncü de beşinciye demek ki küresel bir şampiyonada madalya almak istiyorsa herhalde 12-55 civarı koşmalı hı hı. E, şampiyonluk istiyorsa iki yıl sonra mesela olimpiyatta demek ki 12-40'larda bir derece olması lazım işte bu yılki gelişimi saniyenin onda biri e, yaptığı aşamayı e, iki yıl daha tekrarlarsa belki de olimpiyatta madalya köşesinde görme ihtimalimiz, ihtimalimiz olacak onu ama Abi şeye dikkat eder misin? Yani her sene yapılan aşama yani sahnenin %1, %10'da 1'i. Öyle bir aşamayla. Ve bunlar için bir sene kadar çalışmak gerekiyor. Ancak ee, bu şekilde yapılabiliyor. Vattak şöyle diyelim. Hali. Yani 15 yıl artı bir sene. Anladım. Yani 15 Tabii. yıllık Nevin Yanıt'ın 97'den 98'den beri yaptığı çalışmanın üzerine koyduklarıyla bu dereceler elde ediliyor. Hı hı. Yani Geçmişteki yaptığı iyi şey olmasa... antrenmanları olmasa zaten... Yani bu yıl hiç başlamam mı diyorsun? <gülüyor> Vallahi ben başlayacağım. <gülüyor> İstersen birlikte başlayalım. 12-16'ü koşabiliyorum. 30 mesle engelledi. Yani engelin esiratımdan falan dolaşıyorum. <gülüyor> Olsun. Fena değil. yani. 16ü oluyor. Evet. Bu işin bir yönü... Ee, Bir diğer ise aslında galiba e, bir miktar e, ayrımcılık ve ırkçılığın tekrardan pörtlediği bir e, spor sahasıyla karşı karşıyayız. Bütün bu madalyalara ilgili, rağmen. Başarıyla ilgili bir şey daha değineceğim. Şimdi burada Türkiye dört madalya aldı. E, on bin metrede Elvan Abay'la geçtiğinin altın madalyası. 5000 bin metrede Ali Mütübekir'in altını. Elvan Abay'la geçtiğinin e, gümüşü. Ve 100 metre engelde Nevin Yunus'un altın madalyası. Dört madalya. Hepsi kadınlarda. eee erkeklerin ilk hamlesi ok modülfikasetleri zaten daha da erkek kaşet. Madalya sıralamasında Türkiye 5. oldu. Bu hani daha da şaşırtıcı bir durum. Zaten ilk ilk 4'teki ülkeler hani burada geleneğe sahip ülkeler Rusya, Fransa, e, Büyük Britanya ve Almanya madalya açısından ve hı hı. madalya sıralamasının da genelde e, buradaki gelenek gereği altın madalya sayısının göre yapıldığını belirtelim. Türkiye'nin madalya toplamları sayısı az. 4 Ama altın yüksek olduğu için beşinci oldu. Ee, örneğin İspanya, Ukrayna, Polonya, e, Beyazırsı'yı sanmayalım. Bu üç ülke e, çok daha fazla madalya almalarına rağmen altın sayıları iki olduğu için geride kaldılar. Ama e, şimdi tabii Türkiye atletizm federasyonu çok öviniyor. E, devlet katındaki şeyler, sporun yöneticileri çok memnun, işte büyük başarı falan. Şimdi iki şeyde e, kendimizi kandırmayalım. Birincisi geçen hafta da konuştuk. Avrupa asletin seviyesi hızla düştü. Yani kadınlardaki Rusya'nın kadınlardaki varlığı dışında e, yarışlardaki derece seviye çok düşüktü. Birçok uzun mesafe dalında e, yarı final serileri bile kaldırıldı. Hani hı hı. bu derecelerin hakikaten yolu olmadığını anlamak için şuna bakmak lazım. Burada madalya asletlerden, yani bu Avrupa şampiyonasında kaçı gelecek yıl dünya şampiyonasında final koşacak. Yani madalya alacak demiyorum ben. Final koşacak. Yani final kürtüye şeye finalde yarışacak. Koşuda, atmada ya atlamalarda. Hı hı. Gayet kısıtlı. Yani birçok, burada madalya atletlerin birçoğu bile e, finale çıkamayacaktır geleceksin. Özellikle sprintlerde. Yani Fran Fransa mesela üvünüyor sprintlerde aldığı madalya'larla. Ama Fransa atletlerinin önemli bir kısmını seni dünya şampiyonası finalinde göremeyebiliriz. Ya da ikinci sonra Londra'da, olimpiyatlarda. E, bir bu, yani e, hani bu Burada alınan madalyaları küresel düzey nasıl tahmin ediyorsunuz? İkincisi, e, sadece madalyası yapmak e, bana her zaman gerçekçi gelmiyor. Ben böyle şampiyonlarına sonra mutlaka e, şeref tablosu denebilir ona. E, final tablosuna bak. Final tablosu da şu. Olimpiyatlarda şeref listesinde her yarışın ilk sekizleri alınır. Yani Sadece madalyalar değil, isim listesine geçersiniz her yarışın sekizleri. Atletizm şampiyonlarında da şampiyona bittikten sonra her final yarışında 1'den 8'e kadar yer alan ülkelerin atletlerin ilkelerine puan verilir. Yani birinci olan ülkesi 8 puan alır, ikinci olanın 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8'e kadar gider. Hı hı. Ve bu şeyi gösterir yani finale aslında kaç atlet çıkardınız, sadece madalya yani birkaç atletin parlamasıyla mı yetindiniz yoksa sizin atletizm... şeyinizde yetenek avuzunuzda bir derinlik başka bir derinlik mi var yani başka atletlerle mi var böyle bir sıralama yapılınca Türkiye birden 11. ile düşüyor. Tabii bir iki ee, isim ötesinde ciddi anlamda bu konuda bir faaliyet ya da altyapı evet. çalışması yok galiba. Şu, çünkü şöyle ilk 8'e sadece 7 atlet sokabilmiş bunların dördü madalya almış yani dört madalya almışımların dışında sadece 3 ilk 8 derecesi var. E, Meryem Erdoğan'ın e, 10.000'deki 5.liği, Aslı 1500'deki 5.liği ve yine Meryem Erdoğan'ın e, 5.000'deki e, 7.liği. Üç e, tane daha derece var. Yine hepsi kadın atletlerden. Halbuki e, mesela Türkiye 7 atleti ilk 8'e sokarken İspanya 27 atleti, İtalya 24, Polonya 22, Ukrayna 20 atleti ilk 8'e sokmayı başarmış. Yani madalya salamasında bizden geride olan ülkeler hani saymıyoruz dördü saymıyoruzdur Türkiye'yi. Hatta Çek işte Cumhuriyeti tek madalyası var 11 sporcusu. İyi geride 4 tane 5'incilikleri var. Ee, Romanya 7, Hollanda, Norveç, Belçika, Slovakya 6. Ta Yunanistan'ın yani bu kötü bir şampiyonluğuna geçen Yunanistan bile 6 sporcuyu. İlk 8'e sekiz, sekiz, sokmayı başarmış. Bu yüzden yani o madalya zaman bizi yanıltmasın. Gelecek sezon e, dünya Şampiyonası'nda Tek madalya ve e, ilk 8'e giren iki sporlara dönersek çöktüm atletizm mi? olmuyorsun? Yani burada bir e, gereksiz böbürlenme yaşamayalım. Hani atletizmiz patladı diye. Hı -hı. E, sadece iyi bir şey. Yani biraz bunun olduğunu gösteren iyi bir derece. Ve hani atletizm sürükleyen e, Üç önemli atlet var. E, onlara güvenebiliriz. E, hani hem ülkeye gurur veren isimler. Hem Hı -hı. de şey e, demek ki en üst seviyede mücadele edecek. ...fiziki ve zihinsel kapasite sahipler. Yani bunu şey yapabilirsiniz, övünebilirsiniz. Özülme kısmı iyi ama ben yine de ısrarla... ...ırkçılık ve ayrımcılık kısmıyla da... ...önemli bir şekilde <gülüyor> evet, ilgilenmek ona, gerektiğini düşünüyorum. Sonra, başarıdan sonra ona gelmek istiyordum. Şimdi e, bu başarılar sevindirdi... ...ama başarılarla işte ilginç bir şey oldu. E, Elvan'a böyle geçti. 10 bini kazandı. Hı hı. İyi tamam, tebrikler, falan gazeteler... ama ne biniyoruz kazanınca birazdan iş değişti. Evet. E, bütün gazetelerin spor sayfalarında Birer ikişer sayfa ayrıldığı gibi e, Televizyonlar işte Röportajlar falan müthiş bir ilgi oldu Nevin yanıza Harbi hani, Türk ad, ad, hissi vardı genel heh, olarak Halbuki aldıkları madalyanın rengi aynı Hani şu düşünülebilir Elvan zaten favori Bence onun piyasa da başarı kazan 10.000'i yani kazanması sürpriz değil Ama Nevin'inki çok hani sıra dışı başarı O yüzden daha çok ilgimizi çekti Değil mi hani böyle bir gerekçe bu olabilir. belki olabilir de evet hani sürpriz atlar her zaman daha fazla tartışılan da zaten at yarışlarında bilmiyorum insan yarışlarını. okuyucu forumlarında, Çeran'daki arkadaşlarımda da rafladığı bir durum. Hı hı. Hani Nevin daha Türk, evet. Elvan, Elvan böyle hala biraz öteki kalmış bir Türk, yarı Türk yani. Ama o işte Afrika'dan geldi, işte göçmen vesaire. Hani onu az sevinmenin bir takım bahaneleri. üretiliyor. Hı hı. Zaten tam bizden de değil falan. Hani siz kimseniz diye sormak lazım. Siz, siz kimsiniz? Hakiki Türkler diye bir şey var herhalde. Ee, ve böyle bir şey yani Elvan'ın hatta Alemet'in, Bekele'nin başarısını böyle bir daha ikinci planda değerlendirme. Evet iyice o, onunkisi epeyce önemsizleşti. Yani evet. ama bundan öte aslında daha az sevinmek ya da e, Nevin Yanıt'ın başarısıyla ilgili daha fazla röportaj çıkarmak ya da daha bir böyle Hani e, koltuğu kabarmış haberler yapmaktan öte e, Türkiye Türklerindir hı. gazetesi gayet düzden zaten has Türk ve has olmayan Türkler üzerine haber de yaptı mesela ya yani açıktan yapanlar da oldu bu tip haberleri. E, e, şimdi burada şöyle hani e, e, Elvan Elvan'ın başarıları yani başarıları 98'den beri galiba Türkiye'de e, iki yıl önce Olimpiyatta tekrarlıyorum iki tane gümüş madalya kazandı 5000 1000 Olimpiyattaki Sadece gümüş değil. Olimpiyattaki herhangi bir madalya Avrupa Şampiyonası'ndaki altından daha önemli ve daha değerlidir. Hı hı. Yani oradaki rekabet, onun dört yılda bir yapılması, geleneği vesairesi. Yani Avrupa Şampiyonası altının e, şey olarak herhangi bir spor dalında bence e, Olimpiyattaki bir e, madalyayla kıyaslaması mümkün değil. E, Dünya Şampiyonası'nda madalyaları var. Hiç Avrupa Şampiyonu oldu. Akdeniz'inlerine falan saymıyorum. Yani bir sürü sayısı başarı kazandı. Sadece Yani buraya Türkiye'ye gelme sebebi, göç etme sebebi elbette spordur. Doğaldır. Hı -hı. Ama yani spor biraz göz önünde bir dal olduğu için belki bir dikkat çekiyor. Başka meslek gruplarını düşünün. Yani e, atıyorum Türkiye'den Avrupa'ya göç eden yok mu var? Jamaika'dan İtalya'ya göç eden mühendis yok mu? Vardır. İşte Çin'den e, Avustralya'ya göç eden mimar yok mu? Vardır. Yani bütün herhangi bir meslek kolunda, insan grubunda Mutlaka Hı -hı. E, rastlarsınız. E, Elvan'da böyle bir tercih yaptı. Başka bir tercih yapabilirdi. 12 yıldır burada Türk vatandaşı bu ülke adına başararak kazanıyor. Burada yaşıyor. E, hani şey, dil önemli bir şey diyoruz. Türkçe konuşuyor. Hı -hı. Gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan. Ki zaten isterse e, ana dil neyse o dili konuşmaya devam edip kendi inançları ve kendi e, etnik kimliğiyle falan yaşayabilir. Türkiye vatandaşı olmak demek tamamen eşit görülmek ve eşit haklara sahip olmak. ...demek olmalı falan filan diye... ...böyle yani, bir kategorik şey koymak ön, lazım. Ön çıkar ya hani dile değin işte konuşulmuyor evet. falan. Hani inançlarını diğer... ...konumlarını bıraktım. E, e, rengini vesairesini ama... ...gayet <gülüyor> yıllarda Türkçe konuşuyor. yani Yeni değil, bu sene öğrenmedi bu şey. e, Bütün röportajlarını Türkçe veriyor. Hani o konuda da en ufak bir sorun yok. Ama e, bence sorun şeyle ilgili. E, bir ara ismini de değiştirdi Türkiye geldi. Mülle bir evlilik yaptı işte. Elvan Can'da insimi. Evet. O canı abel'e Sorun bence daha çok Türkiye Türk açısından teninin rengiyle ilgisi El Yani Elvan gibi çok benzer bir örnek var. Hatta daha da şey, e daha da müthiş bir sporcuyken, Elvan çünkü sporcu adayken Türkiye geldi. E spor, dünya rekortinin sporcuyken, Türkiye gelen ve Türkiye'nin bağrına bastığı e Atatürk sporunun bir numaralı spor kahramanı haline getirdiği bir isim var. Ama hiç böyle bir Bayramıcılığı aradığını ben hatırlamıyorum. Hı hı. Naim Süleymanoğlu. Evet. Çok iyi bir örnek. Naim Süleymanoğlu 86 sonunda Avustradaki bir dünya şampiyonusundan Türkiye'ye, sırasında Türkiye'ye e, iltica etme kararı verdi. O zaman herhalde 19 yaşındaydı ve dünya rekrutmeni ve dünya şampiyonuydu ve Bulgar'dı. Evet. Ee, Bulgar, Bulgar değil, de... Türktü. Bize bütün anlatılan baştan beri buydu. Ha. O aslında Türktü i̇şte zaten... de hasbel kadar Bulgaristan'da kalmış bir Türktü. Hatta... Naim Süleymanov oradaki ismi Son dönemde Jivko yönetimi iyice sapıtınca oradaki isimleri tamamen evet. değiştiriyorlar. yani Bulgaristan rejiminin son günlerinde. Hı -hı. Naum Şalavanov diye son iki yılı yarışmıştı galiba ama dünya rekrutmeniydi. Yani buraya hazır yani bir sporcu olarak geldi. Ülkesinin yerini değiştir. Altın madalyaları ve dünya rekrutları gelsin. Öyle ama üç olimpiyatta altın madalya aldı. Ben e, hiç böyle ikinci planda kaldım hatırlamıyorum. Niye? Çünkü Etnik olarak Türk olarak görülüyor ama daha da deniz bence şeyi, rengi yani Rafit'la bizden olarak gözükebilecek bir şeye sahip. Dış görünümüne sahip. Hı hı. Ee, Elvancan da, Elvancan diyorum, Elvan Abel'e geçti. bende de Elvan geçse de bu başarıları Bulgaristan'dan, çevre bir ülkeden gelen beyaz birisi olarak e, kazansaydı bence daha şey olacaktı. E, Daha burada Türkiye'de barınma basılan bir isim olabilirdi. Ben hep e, yani ikinci planda kaldığını düşünüyorum küçük başarılara karşı. Yani onun kazandığı başarı ben spor açıdan tek kalıyorum. E, e, Nevin'in kazandığı başarılardan daha büyüktür. Olimpiyatta kazandığı gümüş madalyalar. Ha şunu diyecek diyen olabilir. Onun genetik kökenleri uzun mesafe koşmaya zaten çok yatkın. E, hani genlerinde var şeyde koşm, uzun mesafe koşabilmek. ...bunu değerlendiriyor. İşte Türkiye'de ...Türkler'in şeyinde... Ee, ...Sprint koşmak pek yakın olduğu bir şey değil. Türkler'in bu yüzden hani daha büyük başarıdır. Yani daha büyük çalışma gerektirir. Ha, o, o öyle bir tartışma olabilir belki. E, Ama bu mantığın hani, gereği olarak o zaman... E, ...ben de çalışırsam bir Türk olarak... ...Nevin Yanıt gibi koşabilir ve... E, ...bütün e, Afrikalılarda ya da... E, ...bütün siyahlarda eğer çalışırsa... E, ...birer Elvan Avilegesi olabilir... diyebiliriz noktasına da gelmiyor mu? Ya, tabii canım zaten bu işin büyük kısmı şeyle e, çalışma ve azimle alakalı yani. Hı hı. Yani, ya, demin 15 yıldır e, yani Türkiye'nin Türklerin sprint'e yatkın olmadığı gerektiğini bence hani daha yatkın olduğumuz şey olarak fizyolojik olarak e, Türk insanının daha yatkın olduğu Türkiye'de yaşayan insanların daha yatkın olduğu dallar olabilir. Yıllar önce de böyle bir çalışma yapılmıştı. Hı. Orta mesafe koşularıyla sırt üstü bir yüzüme çıkmıştı. Öyle mi? ama bu ortusu önce yapılan bir çalışma. Belki yeni kuşakların beslenme düzeni vesairesi bunu değiştirmiş olabilir. Ee, ama spor dallarında işin çok büyük kısmı çalışmaya dayalı. Yani dünya çapında bir sporcu yetiştireceksiniz zaten 5 6 7 8 yaşında e, o spora başlamış olması. Hele bireysel bir sporsa başlayacak ve yani o düşünün 5 yaşında 5 yaşında başladığınız çalışmanın Karşılığını 20 yıl, yıl alacaksınız. Belki 25. Demek ki 15 yıl, 20 yıl. Ee, çok kılı bir çalışma lazım orada. Hı hı. Yani orası için öyle. Ee, ama hani şeye dönersek eleman haberiyle geçecek konusunda hep böyle bir ikinci planda kaldığını görüyoruz. Bu sefer de o oldu ya. Ben biraz bunun e, ten rengine, vesairesine bağlı yani hani göçmen diye böyle bir şey yapılıyor. Ee, bizden değil. Hani hala yarı öteki gibi ama ben onun için işte, Biraz renkli alaklanıyor. Türkler Türkçe değildir. Var ya böyle büyük Evet. Bu Sporda da özellikle spor yazarları birkaç spor yazarı çıkıyor. Bunu yazmaya bayılır. Ee, şeyle Emre ile ilgili oldu. Eşcinsellikle ilgili. ilgili de böyle muhabbetlerin olduğunu hatırlıyorum. Mesela bir eşcinsellik lafları bir yere atılmıştı. E, Türkler eşcinsel değildir. Futbolcular arasından çıkmaz falan gibi böyle garip muhabbet. Yani hep böyle bir e, genel anlamıyla reddiye kültürü galiba var e, sizin oralarda. <gülüyor> e, o Şey <gülüyor> evet. E, galiba Tansatürk öyle bir Evet, Yapımı evet. hatırlayamıyorum ama futbolda eşcinsellik, eşcinselliği aynı cümle içinde kullanmıştım. Tam ben de hatırlamıyorum ama. Evet, ve e, şey olarak futbolcu hakları için kılını kıpırdatmayan Profesyonel futbolcular Derneği Başkanı Turgay Şeren 10 yılda bir nasıl olduysa oluyorsa bir şey demişti. Futbolcu eşcinsel olmaz yoktur camiamızda Hı -hı. falan diye e, açıklama yapma gereği duymuştu. Hani maaşını alamayan futbolcular sürünürken lafı çıkmaz. Böyle bir şey olunca e, şey olur ortalığa çıkar. E, sosyal ayrım yapmaya bayılır. İşte, böyle bir tam Türkiye durumu. Neyse yani bu ayrım konusunda değinmek e, istemiştim ben. E, mutlaka 3 atletinde altın madaleleri çok değerli. E, ben orada bir e, medyanın o ilk anlık coşku duygusundan kurtulup e, daha dikkatli olması lazım. Evet. Ne düşünüyorum? E, çünkü şeye çok kolay yansıyor. Yani ben çevremde görüyorum internet forumlarında nevinde tabii ki daha çok sevineceğiz refleksi. Daha fazla e, okuyucu da, izleyici de. Bu hissiyatları yani, ya da bu ırkçı e, yönelimleri aslında meşru kılan bir görev görmüş oluyor. Bu tip haberler bu perspektifle hazırlandığı zaman diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum evet, hatırlamışsın. Yani, evet, evet, evet, iyi kesinlikle tabii. Evet. Zaten işte spor dışındaki bütün alanlarda da öyle medya, hani ana akım medya bir sürü duygunun ayrımcılığın besicisi rolünü evet. üstleniyor. Ee, yani bilerek ya da bilmeyerek yapılıyor. Burada mesela bu Nevin Yansı'nın başarılığına sevinmek hani biraz şeydi e, daha önce elde edilmeyen başarıları olduğu için onun böyle bir şaşkınlığı Hı -hı. onun sevinci, sürprizi ya da işte en sansasyonel haberi biz yapalım. İşte küpesine kolyesini falan. Evet, deyinelim. evet, evet. Ay yıldız vesaire. Hani orada bir farklı Hı -hı. bir şey yapmak. Çünkü şu, şu da var. Ee, İstiklal Marşı ile hazırlandı falan ay, filan. Burada e, kendi gazetemle övünebilirim. E, şeye Avrupa Şampiyonası'na muhabir ya da yazar gönderen iki kurum vardı Türkiye'de. Biri TRT resmi yayıncı, iki, iki anlatsız fikir gönderdi. Öbürü de Habertürk gazetesi. Bir fotoğrafçı Hı. ve bir e, muhabir gönderdi. Ha, bütün muhabirler memleketten yapıldı, Barcelona'dan evet, değil hiçbir yani. Hiçbir muhabir yok, hiçbir <gülüyor> Türk muhabiri yok orada. Anadolu Ajansı bile göndermemiş muhabir. Madretteki siyaset muhabirini yolluyorlar şampiyonu. Onun da en azından hmm. atletizm konusunda bir darici oluşmuş oldu böylece. Yok, hani zaten iyi bir muhabir ama normalde böyle şampiyonlara Anadolu dolayıcısını mutlaka hani hele bir de Türkiye kalabalık bir kafelinde gidiyorsa, hmm. hani yollamak mümkün değil. Ee, çünkü orada 50 kişi kafel gitti Türkiye, yani 24-25 sporcu, yöneticiler, hakemler vesaire. Ee, düşün yani yerinde izleyebilen dört e, Türk basın mensubu vardı, medya mensubu. Vallahi bu da ilginç hakikaten. Ee, bu milliyetçilik yarışının çeşitli yansımaları hep böyle turnusollarla çıkıyor ama neyse yapacak çok bir şey yok. Burada, buradan bakınca daha fazla şey oldu. Şey. Şey, <gülüyor> Burdan öyle gözüküyor. Belki de evet. Baktığımız yerle ilgilidir. Bu arada vakti doldurduk. Futbola evet, yer kalmadı ben, galiba. Çok, nasıl? 9,5 ay konuşacağız. <gülüyor> evet. acelesi ee, yok onu. <gülüyor> şeyler. E, Türk futbolunun az başaran iş büyüklerini konuşacağız. Bu hafta da İthakaka. Hı hı. İkisi duru geçti. Biri alt kupaya düştü. Şey Bursa yaradı herhalde. Bu durum Bursa yaradı. Neyse. Zaten gelecek hafta lig başlarken daha fazla konuşma olacaktım olacak. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Abi, i̇yi yayınlar. Çok sağ olun. Alp Ulagaylı Spor Saatler 10.06'yı gösterirken Cuma günü Açık Gazete'nde bu haftalık sonuna geldik. Aslında sadece bu haftalık değil önümüzdeki haftada Açık Gazete tatilde olacak. Ee, yaz sıcaklarını biz de değerlendirmek istiyoruz. Bu sebeple e, bir hafta boyunca buralarda olmayacağımızı garanti edebilirim. Ama yerimizde tabii ki kayıtlar ve daha önceki yaptığımız röportajlardan belki parçalarda bırakıyor olacağız. E, son şarkı olarak bugünün Cyprus Yıldan dinliyoruz Rise Up. Not since the Watts riot of 1965 has the city seen so out of control. Los Angeles is still on edge. I'm on a mission for But I ain't selling my soul With the dough that's no go I'm on the one-way ride to the top I'm hitting the strip I got a sound that'll rally the block I'm in the fast lane and I won't stop You ain't nothing but talk You couldn't hang on the rope I walk This life that I live It ain't for the weak I'm my rowdy gangster that came off the street I'm trying to keep the peace But I gotta keep my peace Got these punk police want me R.I.P And I'm searching for the higher ground I want my head in the sky So high that I can't come down You can never stop Frame is heavy. You wanna look inside and see who's crossing the ride Curiosity is killing you and stinging the pride I get high, but we're flipping the set Now we're gripping the script, but all you haters couldn't hold my d Don't need a clip, but my nine is strict You should leave it alone and check your toe, cause my line will spit This right here is as high as it gets Somebody like to split the hill, kept it real, just we stepped on a set So just thrown for a show, you, you gotta, gotta cut the check Got my on deck, and my custom back at the than the coach step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 카카오티